Oh yeah. açık gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Nisan Çarşamba. Yıl 2010, ay 4, gün 97, Kasım 151. 1431, Hicri Rebülahir 22, 1426, Rumi Mart 25. Dünya Sağlık Günü. Fırtına. Dünya Sağlık Günü ve Haftası. Genel Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü, 63 yıl önce 7 Nisan 1947'de kuruldu. Dünya Sağlığı Kurulu ırk, milliyet, yaş, cinsiyet ve din farkı gözetmeden bedenen ve sosyal yönlerden bütün insanların yükselmesi için çalışır. Her işin başı sağlık diye bir atasözümüz vardır. Sağlıktan yoksun milletler çöküp gider. Bunun da baş koşulu iyi beslenme, bol oksijen alabilmek az da olsa spor yapmaktır. Günün Tarihi 410 yıl önce bugün 7 Nisan 1600'de Türk Divan Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Baki vefat etti. Baki Şairler Sultanı Sultan-ı Şuaradiye anılmıştır. Yemek Listesi Gün 97 Terbiyeli Köfte Zeytinyağlı Barbunya Fasulyesi Salata Meyve Büyük, Büyük saatli, saatli Marif var. Takvimi my Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazetesi onun Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. One Way Love adlı şarkıyla girişimizi yaptık. The Drifters grubu söylüyordu tek yönlü aşk. Charlie Thomas gruptan bugün doğmuştu 1937'de New Yorklu bir müzisyen. Ve onun için çaldık çok ünlü, tarihin en ünlü popüler müzik gruplarından biri. Rhythm ve Blues dalında The Drifters efsanevi bir şöhrete kavuşmuştu. Onların 1960'lardaki en ünlü şarkılarından biriyle devam etti. Daha doğrusu başladı diyelim programımız. Evet, vahim haberlerimiz var. Gene her zaman olduğu gibi. Şimdi öncelikle tabii Endonezya'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu belirtelim. Sumatra adasının kuzeyinde 7.10'da 8 Richter ölçeğine göre büyüklüğünde bir depremin ardından Aceh bölgesinde verilen tsunami alarmı da kaldırılmış. Henüz bir şey yok. Önemli bir hasar bilgisi almadıklarını söylemişler Endonezyalı yetkililer. Ace bölgesi başkent Banda Açe'de elektrikler kesilmiş ama cep telefonları çalışıyormuş ve e, Sumatranın kuzeybatı kıyısında 200 Sibolga varmış onun 205 kilometre kuzeybatısında bir derinliği 46 kilometre olduğu için herhalde hasarın az olduğu gibi bir yorum yaparsak uzmanlar e, jeologlar bizi. Umarım ee, yerel saatle sabaha karşı meydana gelmiş bir deprem. Ama önemli yani büyük ölçeği büyük olmasına rağmen muhtemelen derinliğinden dolayı fazla bir hasar bilgisi gelmedi. Ama büyük bir hasar bilgisinin geldiği başka bir yer var. O da Brezilya'dan geliyor. Güney Amerika'dan. Rio de Janeiro'da. Hem eyalette hem de şehirde tarihinin en büyük, en ağır yağmurları, sağanakları olmuş. 48 saat durmaksızın yağmur yağmış ve orası bir şeyde olduğu için tropik bölgeye yakın çok ağır bir hasar meydana gelmiş. En az 95 ölü olduğu belirtiliyor Associated Press'in haberine göre ve bütün yollar ırmağa dönüşmüş ve Brezilya'nın ikinci büyük şehrinde hayat feci bir darbeymiş. Özellikle de böyle şey kenarlarındaki yoksul bölgelerde favela diye adlandırılan bir zamanlar gece kondu da denirdi. şey bölge yoksulların yaşadığı derme çatma barınakların bulunduğu bölgelerde heyelanlar olmuş ve bütün bu bidonville ya da shanty town dedikleri işte gecekondu mahallelerini silip süpürmüş. Beton ve ahşap evlerde ezilmiş ve tepeden aşağı yuvarlanmış şeylanda ve diğer yapıları da altında bırakmış. Ya yani Olimpiyatların ve Dünya futbol kupasının da yapılmasının beklendiği ileride bir şehir Belediye Başkanı Eduardo Pais Evde kalın, bütün okulları kapatıyorum demiş. Bütün okullar tatile sokulmuş. Ve pek çok şeyde, iş yerinde de kepenklerin indirildiği belirtiliyor. Yani 24 saat içinde 29 santim, 30 santim yağmur düşmüş. Ve gene dün çarşamba günü bu sabahtan itibaren de Tekrar başlamış yağmurlar. En az potansiyel heyelanlar, çamur deryalarının en az 10 bin evi, 6 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. En az 10 bin evi de tehlike altında tehdit ettiğini, tehlike altında bıraktığını söylemişler. Tehlikeli bölgelerdeki şeye de bir çağrı var. Belediye Başkanı Pahiş'ten yani ailelerinizin, akrabalarınızın yanına gidebiliyorsanız gidin durmayın, kalmayın demiş. Böyle bir şeyi de pek sık duymuyoruz değil mi? Evi terk edin, akrabalarınızın yanına gidin demiş. Belediye başkanı söylüyor. Dünyanın en büyük... Ankara'da da olmuştu bu ama e, su biri. kesildiği zaman. Hani bu haftalık Ankara'dakiler ve başka memleketlerdeki vatandaşların yanına giderlerse iyi olur falan demişti ama... E, ...aynı durum değil galiba. Öyle, yani iki şeyi birden söylemiş belediye başkanı. E, evlerini terk etmelerine hiç tavsiye etmem insanların demiş... Hayatları korumak istiyoruz ama aynı zamanda da çok tehlikeli bölgede olanlar daha sağlam bir yere doğru hızla gitsinler akraba, dost, ahbap evlerine demiş komşulara filan. Bilmiyorum yani. Fakat o Globo, Dünya adlı en büyük gazetelerinden biri belki en büyüğüdür Brezilya'nın şöyle bir web sitesinde. Şimdiye kadar Rio, Rio Olalı bu kadar kısa sürede bu kadar korkunç yağmur yağdığını hiç görmediklerini söylemiş. Daha önce 24 saat içindeki rekor 24 santimmiş. Yani aşağı yukarı 5 santimlik bir farkla da kendi rekorunu kırmış. Peki Başkan Lula, Sosyalist Başkanı Lula ne önermiş? Ne öneriyor? Dua etmesini istemiş halkın. Hristiyan Dursun sosyalist dedikleri böyle bir şey değil herhalde. Kendisinin Hristiyan sosyalist olduğunu bilmiyorduk ama. Öyle şeyler konuştuğunu okuduydum. Yani dini bütün ve inançlı olduğunu falan filan anlatıyordu bir röportajında. Yani aynen böyle diyor. Şimdi okuyorum Associated Press haberini. Cumhurbaşkanı Luis Inácio Lula da Silva. Lula diyoruz kısaca. Halkan yağmuru dursun duasına çıkmalarını istemiş. Halkın çıkarını olan buymuş yani. Evet. E, tamam güzel. Yani Rio de Janeiro'da bu şimdi tarihinde gördüğü en büyük sel felaketi, en büyük yağmur düştü tek bir gün içinde demiş. Gayet de açıklama yapmış yani gazetelere basın toplantısı. Ve şöyle bir metafor kullanmış. Bunun Bu da şaşırtıcı gelecek. Belki de gelmeyecek artık hiçbir şey şaşırtıcı gelmiyor. Yukarıdaki demiş. Hı hı, Tanrıdan bahsediyor. Evet, Tanrıdan bahsediyor. Sinirlendi Ve yağmur yapıyor demiş. Aynen böyle. Yani şehirde hayat devam edebilmesi için durdursun diye dua etmeliyiz demiş. Tanrılar öfkelendi e, ve onları teskin edeceğiz. Öyle mi? Evet. Tanrıların. Kızı, Tanrı, da değil. Tanrılar değil, Tanrı. E ama yani Tanrı da e, kurdu ilişki. Tek Tanrı kişi. Tanrılar durumu yani üç aşağı beş neyse canım istediğini kurabilir tabi. Sadece yoksullar gitmiş. tahmin Çok şaşırtacak bir haber veriyorum. Sosyalist hükümet herhalde. Evet. Yani Rio de Janeiro'dan itfaiye müdürü açıklama yapmış. En az 95 kişi ölü ve 100 yaralı var demiş. Ve çoğu da işte bu yoksul favela denilen mahallelerden. Ama artmasını da bekliyoruz. Korkuyoruz artmasından demiş etkili. Fakat artık yetkililer bu konularda bile adlarının açıklanmasını istemiyorlar. Niye? Bilmiyorum itfaiye yetkilisi Neme gerek sütlü börek demiş yani Evet aynen öyle Söylememiş Yetkili değilim demiş Açıklamayı yapmaya Medya konuşma yapmaya Yetkili değilim Deyip bu açıklamayı yapmış Ama adımı vermeyin demiş Mahsur durumda olan pek çok Araba ve motosikletli insan var 8 saat mesela yollarda kalanlardan bahsediliyor. Bir taksi şoförü Claudio Rivero o, o vermiş adını. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim demiş. Peki bir de şeyi sormuş ondan sonra. Yüzlerce araba, taksi, otobüs, motosiklet filan işte korkunç yağmur altında mahsur kalmış. Bunu göstermiş taksi. Arkadaş söyler misin bu şehir bu olimpiyatları nasıl ...organize edecek, bir bana anlatsın demiş. Yani 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatları. Ee, tabii normal olarak yalnız, hemen seni rahatlatayım. Birden endişeye kapılmıştın Brezilya bu işin altından nasıl kalkacak Hakikaten diye. dertleniyordum sık sık. Ee, yağmur mevsiminde olmayacak oh. ikisi de. Normal. Güney Yarı Küre'nin yazında Aralık ayında Aralık Şubat arasında yapılacak Böyle İşte hı hı. Bu böyle Yani çok daha büyük Bir felaket bekleniyor Sebebi hakkında hiçbir fikrimiz yok Yukarıdaki kızmış yani Ben bu açıklamayı kabul ediyorum Bu kadar sera gazı bana da gelse Ben de kızarım Yukarı doğru gittiğine göre sera gazları Belki de böyle bir açıklama olabilir mi? Ben söylemedim. <gülüyor> Yorum yok. Beni tuzağa düşüremezsin. Yukarıdaki kızdı. Biri yetkili olarak açıkladınız ama <gülüyor> isminizi vermiyoruz o zaman. Evet, Peki. Tamam aynen böyle. Bu arada korkunç bir <gülüyor> olayda şeyden bahsedelim. Ee, Mavcular Hindistan'da gerilalar 75 asker öldürmüşler. Paramil Bunlar aslında özel tim. Asker diye bakmamak lazım aslında. Paramiliter güçler, polis etkilileri Çatırsgar, Çatirsgar eyaletinde oluyor. Ve 300 şey savaşçı gelmiş, gerilla gelmiş ve polise Dante Wada bölgesinde bir polis bir operasyondan dönerken pusu kurmuşlar Maoçu gerillalar. Hindistan İçişleri Bakanı e, Shidambaram bir şeylerin yanlış gittiğini belirtmiş. Askerler tuzağa düşmüş olabilirler demiş ki e, bu da bir açıklama işte mesela. Evet, e, yani saldırıda ölen askerlerin cesetlerini toplamaya çalışanlara da ateş açılmış takviyelere de. Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ne demişti biliyor musun? Ülkenin en büyük iç sorunu, iç güvenlik sorunu maocular demişti. Yalnız orada sorun bu kadar basit bir açıklama yani akıllı bir adam Manmohan Singh Hı -hı. iyi bir iktisatçı ama bu teşhisi tam doğru olmayabilir çünkü çok büyük sorunlar var orada özellikle bu eyalette. Değil mi? Maocu gerillalar aslında bir sebep değil daha çok bir sonuç durumunda orada. Evet ve yukarıdaki Bahsettik ya. Bugünün konusu da o. Hı hı. Onların da o, o tepeleri var. Kutsal. Orada yaşayan kabilelerin. Ve kendi tamamen onun o kutsiyet altında yaşamayı düşünüyorlar. Fakat buna izin verilmiyor. Tata ailesi başta olmak üzere. Büyük hı hı. zengin aileler. Orada tepeleri devralıp o kutsal tepeleri, adını unuttum şimdi. Ve oradan boksit çıkartmak istiyorlar. Kuzey Amerika'da sık karşılaşıp, e, işte derilerin sık sık kaybettikleri buna benzer bin tane hikaye anlatılabilir. Evet, bunların en kutsal yerlerinde, e, şimdi izin vermiyorlar ve çok örgütlenmiş durumdalar. Özellikle yoksul çiftçiler ve topraksız köylüler, eee, Ülkenin hem doğu güney hem de orta kesimlerinde bir mücadele veriyorlar. Yoksullukla mücadele fakat e, yani 56 bin paramilis güç buna e, polis demek ya da asker demek de kolay değil herhalde. Bir, 56 bin kişilik bir güçle 6 eyalette operasyon yeşil av başlatmışlar adını beğendin mi? Operasyon yeşil av deniyor buna güzel. 56 bin paramiliter askerle özel timciyle yapılıyor. Ve Kızıl Koridor deniyormuş buraya. Hı hı. Hükümetli etkilileri tarafından. Kızıl Koridor'da Yeşil Av operasyonu düzenliyorlarmış. Bundan da çok hoşlanmıyorlar. Boksit yerin Üstü de altı da bizimdir. Üstü zaten tanrılarımıza ait. Altından da hiçbir şey çıkartamazsınız. Bizi daha da yoksun. Çünkü binlerce, on binlerce hatta milyonlarca kişinin yerinden edileceği ihtimali var. Doğal ekolojik bozulma bir yana yani bizatihi yerinden edilmeleri durumu söz konusu. İnanılmaz. Ee, çok e, tam bu sıralara denk düşen olağanüstü bir henüz okuma fırsatı bulamadık. Şöyle bir kitap boyutunda bir yazı dizisi çıktı Arundhati oyun. Yoldaşlarla yürümek başlığı Hı -hı. altında çok özel haber gelmiş. Aylardır bekliyormuş zaten bu Danteşvari denen yerde. Daha doğrusu Dante Vada denen yerde işte bütün bu olayların biraz önce sözünü ettiğimiz yerde. Ve o şehre gidip günlerce kalıp röportajlar yapmış sonunda da ayrılmış. Son derece ilginç. Yani şöyle bir göz gez gezdirebildim ancak. Her şey tamamen tersine dönmüş orada. Mesela baş gardiyan hapishanedeymiş. Üstümüyle ters yüz olmuş bir yerden bahsediyor, bahsediliyor. Savaşın merkezi Dante Vata diyor. Tamamen tersine dönmüş. Altı üstüne gelmiş bir yer. Orada polisler mesela sivil geziyormuş. İsyancılar da üniformayla geziyormuş. Baş gardiyan, hapishane müdürü hapisteymiş. Mahkumlar serbest bırakılmış. Kadınlar da yani ırzına geçiren kadınların polis koruması altında olduğu bir yer. Ve ırza geçenlerin de pazar yerinde konuşmalar yaptıkları bir yer. Çok acayip diyor. Fakat anlatmış olduğu gibi işte bakarız sonradan. Eğer fırsat bulabilirsek. Yalnız çok ağır bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz burada da yani. Onu da geçelim. Boksit meselesi. Yani büyük şirketlerle ilgili bir durum var. Aynı anda dünyanın bütün kaynayan yerlerinden birde de Bağdat'ta en az 8 patlama olmuş. Irak'ta en az 35. Irak'ta seçimler sonrası gittikçe gerilen bir ortam var. Bütün patlamalarda büyük ihtimalle bunlarla bağlantılı diye bakmak mümkün. Yadallavi iki sandalye oy farkla. Yani hiç kazanan belli olmadı seçimleri. Evet. Bu da olabilecek e, iyi şeylerden biri değildi Irak açısından. Ve Bağdat paramparça oluyor. En az 35. Ben sende daha yüksek rakam var mı bilmiyorum. El Cezire'den ben bunu görüyorum. En az 140'ta yaralı haberi hı hı. var. Böyle de geçiyoruz. Neden e, saldırıların yapıldığı, kimin tarafından yapıldığı hiç bilinmiyor ama... Son 5 gün içinde 4 saldırı vardı. Daha önce en az 100 kişi öldü. Bu, bu son söylediğime hı hı. E, bu, bu rakamı da ila, ilave etmek gerekiyor. Ve yani son birkaç gün içinde araba, bomba, intihar bombaları ateş etmeler, şeyler yeşil bölgeye yapılan saldırılar havan ateşleri ve de o Yol kenarına yerleştirilen patlayıcı maddeler hepsi bir arada devam ediyor. Afganistan'da da aslında bir NATO kuvvetlerinin dört sivili öldürdükleri böyle sıradan bir haber olarak geçiyor. Günlük NATO olarak zaten çeşitli NATO operasyonları ABD askerlerinin operasyonları onun bunun operasyonlarını ve ceset sayılarını düzenli verebildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Ve bunlar üstüne üstük hani hakikaten haber değeri olan haberler değil. Biz göze sokmayı sevdiğimizden ve bunu önemli bulduğumuzdan tercih ediyoruz. Bu da işin daha da garip tarafı değil mi? Yani e, o kadar sıradan o kadar sıradan ki aslında hiçbir haber değeri yok. E, yerleşik medya açısından ya da ana akım medya açısından. Zaten yer almıyor. Evet, yani doğal olarak yer almıyor. Çünkü her gün bunu basarsa e, bunu kim okuyacak diye bir soru da var nedense. Halbuki okuyanla okumayanla değil e, durumun ne şekilde olduğunu gösterebilmekle ilgili falan ama e, zaten bunu göstermekle çok iyi değil. dinleyicilerimiz hala susun demediler bu konuda. Yani şöyle bir haberi şimdi bu resmen Ajans France Press'ten okuyorum. Çatış bir hava harekatı düzenlemiş NATO. Gayet hı hı. Anadolu Ajansı almış bunu Ajans France Presse'den. Neredeymiş? Helmand vidayeti. Onun hangi bölgesi? Nehri Saraç bölgesi. İsyancılar mevzileniyor diye haber gelmiş. Hava harekatı düzenlemiş herhalde şey uçaklarla gene. O insansız uçak mıdır bilmiyorum. Hı hı. Neyse haber şöyle devam ediyor. Çatışma bittikten sonra eve giren NATO ve Afgan kuvvetleri hangi eve giren? Çatışmanın olduğu hı hı. bir eve. İsyancıların mevzilenmiş olduğu söylenen eve. Giren NATO ve Afgan kuvvetleri evde ne bulmuşlar? Ne bulmuşlar? İki kadın, bir çocuk ve yaşlı bir adamın cesedini. Korkudan <gülüyor> ölmemişler herhalde değil mi? Kurşunlarla ölmüşler. Evet parçalanarak ölmüşler. Zaten aynı soruyu da Ajans France Press muhabiri sormuş NATO Çünkü etkilisine. öyle anlatılınca hani şey gibi hissediyor insan. Bulduk aaa ölmüş evet. gibi. Muhabir sormuş gazeteci NATO yetkilisi de adını vermiyorlar tabi ver siviller hava harekatı sırasında NATO tarafından açılan ateşle mi ölmüştü sorusuna hı hı. yetkili şu cevabı vermiş evet net ve kısa bir cevap olmuş. Evet aynen böyle 2400'den fazla iki sadece 2009 yılında NATO operasyonlarında 2400'den fazla sivil öldü diye de ufak bir haber var. Mesela bütün bunları başka bir yere Amerika'ya ya da Türkiye'ye uygulasan nasıl olur? Kabul edilemez. 2009'dan beri 2009 başından beri 2400 kadın çocuk ihtiyar sivil öldü Türkiye'de mesela. NATO operasyonu o yıllara olursunuz. geri dönmeyelim inşallah. Denilebilir herhalde. Bir Hayır de. bu batının yani hür kuvvetlerin operasyonu da o. Ha Anladım. Ee, i̇şte. Düşük yoğunluklu çatışmalarda değil. O zaman kabul edilemez ve üstüne üstlük emperyalist bulundurdu büyük ihtimal. Amerika'da olsa kabul edilir miydi sence? Bir NATO, şey ki, NATO böyle bir operasyon yapsaydı Amerika'da. Kabul edilemezdirdi. Amerika'da zaten böyle bir şeyin olması ihtimalini bile düşünmek herhalde absürt değil mi? Yani mümkün değil ne olursa olsun. Ama Afganistan'da. Yani onların biliyorsun çeşitli Bak. sorunları var. Zaten e, tam da bu sorunları çözmek üzere gitti Amerika yoksa. Dert bu. Boşuna mı Nobel Barış ödülü verdik başkanımla değil mi? değil mi? Hakikaten e, o da şık Nobellerden biri oldu yine. John Nichols çok önemli bir yazı yazmış. Onu demişken dün verdiğimiz ayrıntılı gene Türk medyasında hiç görmedim ben bu haberi. Dün sesini de verdiğimiz şeyin. Yani Amerikan askeri helikopteri hedef alıyor, vuruyor ve öldürüyor. Reuters fotoğrafçısı onun şoförünün 2007'de ondan sonra da pek çok 12 kişinin ölmüş olduğu bir durum. Birçok çocuk da yaralanmış ve şöyle konuşmalar oluyor Amerikan pilotları. Öldürmelerden bahsediyorlar. Şu ölü piç kurularına bak diyor biri. Aa, çok güzel diyor. teki cevap ediyor. 22 yaşındaki Namir Nur Eldine öldürüyorlar ve Said İçmah'ı ve WikiLeaks organizasyonu orda WikiLeaks nokta da görüldü seslerini de verdik şimdi John Nichols ne dergisinde yazmış ki bunun altından kalkamaz Amerikan hükümeti muhakkak senatoda ve kongrede soruşturma açılmalıdır diyor ne diyorsun sen de Türkiye'de olsa böyle bir şey hemen meclis soruşturmasıyla sonuçlanırdı değil mi böyle bir şey pek tabi ben onay olayım bugün. Elimde plastik mühür olsun. Dınk diye vuruvereyim. En azından öyleymiş gibi davranıp daha rahat yaşayabiliriz. Ama bu ne biçim bir <gülüyor> denetimsizlik? Ya yani En azından Sayın Başkan size Nobel Ödül'ü verdiler. Bu, bu sizin zamanınızda değildi ama düzeltin diyebilir değil mi? Obama'ya mesela birileri. Peki Hangi ben... <gülüyor> ben dün verilmiş sözümü yerine getiriyorum. ...araştırdım... Amerika'da e, pardon ...Dünyada artan... ...petrol fiyatları nedenmiş? Neden? Bir yorum... <gülüyor> ...Amerika'da artan istihdam diyor... ...BBC'nin haberi bu... Ben böyle yorumlara bayılıyorum mesela... <gülüyor> yani ...Amerika'da artan istihdam şık duruyor ama... ...bunun Türkçesi şu... ...Amerika'da birileri iş bulduğu için... ...işsizlerdi... E, ...iş buldukları için petrol fiyatları maalesef... E, ...artmak zorunda kaldılar... Aynen öyle... Yani Paspas da bize giriyor öyle mi? Sonra Amerikan hafif ham petrolü yüzde 0.4 fiyat artışıyla varil başına 85 dolar 31 sente yükseldi. Artan istihdam verileri ekonominin iyileştiği ve petrole olan talebin de bunu takiben arttığı ve artacağı şeklinde yorumlanıyor. Yalnız McClatchy Newspapers grubundan Kevin G. Hall pek öyle demiyor. Bu petrol fiyatlarının yükselişinin ardındaki motor nedir tekrar diye. Çünkü şu soruları sormuş. Ben dün vadimi yerine getiriyorum. Hı hı. Su konuyu araştırdım. Bakmış Kevin Hall diyor ki petrol üretimi, tüketimi düşmüş. Amerikan atomobil sahipleri, sürücüleri ve kamyon sürücülerinden de benzin ve mazot talebi ...en iyi ihtimalle aynı... ...düşmediyse bile aynı... ...rafineriler de... ...iyice kapasitenin altında... ...yüzde seksen... ...yüzde seksen kapasiteyle... finan çalışıyorlarmış... ...yani arz ve talep... kanunlarına açısından... ...petro fiyatlarının yükselmesi için... ...hiçbir sebep yokmuş... ...peki nedir? ...çok basit diyor... ...sebebi hiç uğraşmayayım fazla... Wall Street spekülatörleri diyor. Amerikan mali piyasalarının spekülatörleri. Şöyleymiş yani spekülasyoncuların parası petrol piyasalarına hücum etmiş durumda. Rio'daki yağmurlar gibi yağmış. Ve bu bahisler özellikle neden kaynaklanıyormuş? Yatırımcı beklentileri varmış. Yatırımcıların beklentileri hı hı. de Amerika'da ve dünya ekonomilerinde büyüme işte, büyüme olacak. Büyüme olunca daha fazla petrol kullanılacak. E Çin'de de <gülüyor> büyüme devam ediyor. Dolayısıyla şöyle düşünülüyor. Yükselen, ilk kaynak tamamen şeyden geliyor. Borsalara bakmışlar. Hisse senedi fiyatları ne oluyor? Yükseliyor. Tıpkı İMKB'deki. Hı hı. Bu ne demek? İş faaliyetleri genişliyor demek. Sen de böyle düşünmez misin? Evet, Bakıyorsun evet. borsaya. Hisse senedi fiyatları yükselirse bu ne demektir? İş hacmi genişliyor. Hı hı. E, i̇ş hacmi genişlerse ne demek? Artan enerji ihtiyacı demek. Artan enerji ihtiyacı ne demek? Artan Yüksel enerji fiyatları demek. Artan, artan fiyatları. enerji fiyatları ne demek? E, belli şirketlerin rekabet içinde zayıflayıp iflas etmesi demek. İflas etmesine demek? O istihdamın geri dönmesi demek. Bu ne demek? Petrol fiyatlarının tekrardan düşmesi demek. O zaman ihtiyacımız olan birilerini işten çıkarmak abi. Doğru. Haklı oluyorsun yani. Ben ama bu kadarını aklım ermez. Ben sana ve dinleyicilere tek verdiğim söz bu neden yükseldiğini analize etmekti. Bulduk işte. Wall Street spekülatörleriymiş. Ve resmen... Hep onlar yapıyor. Michael Massey <gülüyor> hakikaten hep onlar yapıyor. Geçen sefer de onu yapmışlar. Ya, affedersin ama bu biraz şeye benziyor. Hani Sistem içinde akbabalara kızmaya benziyor. Ekolojik sistem içinde. Yani leş varsa ortada bu leşlerin de ortadan kalkması lazım. Yani e, en nihayetinde sistemin uygun gördüğü, gerekli olan bir iş bu. Ve bu işi de tanımlayan e, kişilerden biri bunlar. Yani üstlerine düşen rolden ötesini yapıyorlar mı hakikaten? E, Kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Ha ben de onları suçlamadım. Sebep o spekülatörler. Onları hmm. önlemek e, yani kanun yapmaya Yasama Meclisine bağlı. E, tabii e, ama Yasama Meclisi de işi spekülatörlerin mi? patronlarına bağlı oluyor bazen. Orada sıkıntı olabilir. Sıkıntı orada evet. Yani yoksa spekülasyonu önleyecek bir takım yasalar çıkarılabilir ve ondan sonra da mesele gayet net olarak ortaya konabilir. Yani şöyle demiş birisi zaten. Tamamen bir sermaye. Asset ne demek bilmiyorum. Capital Asset nasıl yorumlanıyor bu çevrelerde. Yani tüketiciler ödüyor her zaman. Bir süreden beri, 1980'lerden beri bu neoliberal ekonominin egemenliği hakim olduğundan beri ve lobicilerde Bütünüyle ortalıkta ha, egemenliğini sürdürdüğünden beri böyle oluyor. Yani tamamen aslında yeni bir kanun çıkarılması gerekir deniyor. Yani Küresel limitler konmalı. Bu petrol sözleşmeleri konusunda tek bir şirket oyuncusunun, tek bir piyasa oyuncusunun ne kadar alıp satabileceği konusunda ve Regülasyon gerekir deniyor. Ama bütün bunları yapmak için de tabii iyi bir şirketlerin emrinde olmayan bir sistem gerekiyormuş. Bunun da kurulmasını bekliyoruz. Kendi kendine kurulmayacak galiba. E, genellikle de öyle diyorlar. Ya, e, demin sen söylerken Rio'da olanları, benim de aklıma e, Küba'da olanlar geldi. Çok alakasız. Dün bir e, çeviri yaparken... E, Engels'in bir tane Engels bu durumu böyle tanımlar falan gibi bir şey vardı. E, Engels'in hiç ekoloji vesaire üzerine bir şeyler söylediğini bilmiyordum. Uzun uza diye şey anlatıyordu. E, işte Küba'da niye kahve ağaçlarını e, ektikten sonra bütün ormanları yakarak e, bunu gübre olarak kullanmak zorunda kaldığını İspanyolların. E, çünkü hızlı e, çok kahve yetiştirmenin tek yolu bir senelikte olsa buymuş. Ardından da Küba'yı bir, bir süreliğine terk etmek zorunda kalmışlar. Geriye kayalık kalmış sadece çünkü falan filan. Bunu anlatıyordu. Bütünü e, özetlemek için. Galiba bu bütüne uyuyor hali anlattığın. Evet. Petrol spekülasyonuna girmeyi düşünüyorum. Vallahi girebilsek sırada... bence kaçırmayalım ama e, yani bir de şöyle bir şey var. Rakiplerimiz bizden daha iyi bildiğinde bizi de lüpleyebiliyorlar. O tatsız. Bence biraz daha araştırıp öyle girelim. Abi. Peki ben zaten gayet sınırını sorumlu bir kooperatif üyesi gibiyim. Yani sözümle bağlarım. O da ben sana söyleyeceğim demiştim size dinleyicilere ve söyledim. Dünyanın dördüncü büyük gölü Aral haritadan silinmek üzere haberi. Çin'de kurtarıldı madenciler. Ondan da iki kelimeyle bahsetmek gerekirdi. Aradan sonra belki yapabiliriz. Hı hı. Batı Virginia'da da kömür madeninde müthiş bir patlama oldu. Ee, 25'e çıktı galiba. Çin'de madenciler bir bir kurtarılıyor ama daha fazla söylenenden daha fazla gizli çalışanlar varmış hükümetten. Şeyde 25 Amerika Birleşik Devletleri'nde ve kim öldürdü sorusunun cevabını da araştırırız belki. Acaba şirketler kârı önde tutan şirketler güvenlik tedbiri almış olmasınlar? Ol olmayan şirketler olmasın diye bir soru var. Türkiye'de de 19 işçinin öldüğü madenin sahibinden harika bir savunma gelmiş. Ya evet onu da e, bence ona yer ayırmak gerekiyor evet. çünkü kaliteli e, hakikaten. Demin konuştuğumuz zihri tutuyoruz akılda bir şarkı üzerine de aslında tam oradan e, devam, devam, devam edebiliriz. Evet. Açık kaste.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 Robbed the miner Say the grim Bells of blind eye They will plunder Willy-nilly Say the bells Of Chirophilly They have fangs They have teeth Shout the loud Bells of meath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 you give me Say the sad bells of Lindy Is there hope for the future? Say the brown bells of Matthew Who made the mine owners? Say the black bells of Brumba And who robbed the miner? Say the grim bells of Blinard Will plunder willy-nilly Say the bells of Pyra Philly They have fangs, they have teeth Shout the loud bells of Neap Even God is uneasy Say the moist bells of Swan Tea And what will you give me Say the sad bell. Throw the vandals hmm. in court. Say the bells of Newport. All would be well if if if if if if if say <c coworkers> the green bells of Cardiff. Why so worried sisters why sang the silver bells of wine Oh what will you give me Say the sad bells of women Sigur'dan bir gal baladığı dinledik. Bells of Rimni. Yani hüzünlü, Rimni'nin hüzünlü çanları şey dermiş. Bana ne vereceksin? Gelecek için böyle umut var mı? Dermiş Mertler'in kahverengi çanları. Kim yaptı bu maden sahiplerini? Kim imal etti diye sorar Ronda'nın kara çanları. Peki kim soydu, öldürdü madencileri diye sorar. Blaynao. Blaynao'nun hüzünlü, asık suratlı çanları diye soruyor. Evet, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Çin'de hem de Türkiye'de muazzam maden kazaları ve işte kömüre yükleniliyor tabii. Ve kömürden de en kısa zamanda <gülüyor> bolca Para kazanmanın yolu da eğer cezası varsa veriliyor azıcık ve önlem alınmadan devam ediliyor. Rekabet dediğimiz şeyin de gereği zaten bu. Eğer bu rekabette e, maliyetleri yükseltip geriye düşecek olursanız zaten madeninizi işletemezsiniz. Evet aynen öyle. Yani e, Messi şirketi ki çok kötü şöhrete sahip habire para cezaları alıyor ama çok iyi avukatlar kullanarak da yani bu şimdi çağın en önemli gereklerinden biri. Yüksek para alan avukatlarla savunuyorsunuz ve perişan ediyorsunuz. Çok azını ödeyip çıkıyorsunuz işin içinden. insanlar ölmeye devam ediyor. İşte Batı Virginia'da Amerikan tarihinin son 20 yılda görülmüş en büyük kazası oldu. Patlama oldu ve 25 işçi öldü. Hala da 4 kişinin de orada ...hapis tutuldu... ...yani içeride kalmış bulundu... ...fakat şey de açılamıyor... ...ventilasyon, havalandırma burusu... ...hayatları tehlikede diye böyle bir rezalet var... ...ama... ...yani 40 yıl... ...ben en kötü 20 yıl demiştim... ...ama yanlış söylemişim... ...eksik söylemişim... ...daha doğrusu Amerikan tarihinde son 40 yılda görülmüş... ...en tehlikeli grizu işte... ...metan, gazı, patlaması... Şirket tedbir almamış. Her zaman yaptığı gibi diyorlar. Zaten 1.5 milyon <gülüyor> dolar falan ödemiş. Sayısız yani güvenlik tedbirlerini yapmadığı için Mersli şirketi ama çok az paralar sayılır bunlar. El kar elde edilen karlar oranda. Çünkü müthiş. Özellikle de Çin'e falan da satılıyor. Hindistan'a ve Çin'e kömür ihracatında bulunuyorlar. Amerika'daki en elektrik enerjisinde de yarısını kömürden elde ediyorlar. Tam işte Belzovremli'de dendiği gibi durum. İşin ilginç tarafı Türkiye'de de benzeri bir durum var. 19 işçinin öldüğü madenin sahibinden firmadan da müthiş. Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde bir maden ocağında bir göçükte yaşamını yitiren 19 işçinin yakınlarının Maden firması aleyhine açtığı 5 milyon 795 bin liralık manevi ve sembolik olarak açılan 100'er liralık tazminat davaları görülmeye başlandı haberi de var. Ee, Tam geldi üstüne. Aslında burada ne işçilerin ölmesi e, sıra dışı ne e, işte madenlerde bu tip durumların yaşanıyor olması ve güvenlik önlemlerinin yeterince alınmamış olması sıra dışı. Burada sıra dışı olan tek şey e, avukatın savunmada fazla gerçekçi. ...konuşmuş olması gibi görünüyor. Şimdi, Açıkça düşündüklerini söylemiş. Evet. evet Galiba işçi, sorun bu. Önce Evet. Tam ona gelmeden bir saniye işçilerin avukatının... ...ne dediğini söyleyelim. Bir kişi raporlarına göre... ...maden ocağındaki havalandırmanın... ...40 santimetrelik borularla yapılması gerekirken... ...12 santimlik bahçe hortumuyla yapıldığını ileri sürmüş... Yani da müşte zaten e, şirket tarafından da kabul ediliyor. Çünkü şirkette diyor ki olabilir zorunluluk yok zaten. İşte evet cevap asıl dehşet verici. Normal Dün normal programı yapmıştık. Bu normale de devam edelim mi? Ee, edelim tabii. E, yani davalı firma ve yetkilileri tamamen kusurlu. Kastı aşan durumlar söz konusu demiş 10 yıldır denetleniyor Ocak ama bir kişi raporuna göre 12 temel eksiklik tespit edildi. Hı hı. Ölümcül eksiklikler giderilmedi. Gene de olay çalıştı. Şey Ocak çalıştı ve olay meydana geldi. Bu bir kaza değil. Ağır kusur ve ihmaldir diyor. İşçilerin tamamı 19 işçinin tamamı olayda havasızlıktan ölmüş. Ocağın girişi var çıkışı yok. Kurtarma ekibi yok. Yüz kişi çalışıyor olsaydı hep ölecekti diyor. Ocakta bantla gelişi güzel sarılmış kablolar, evde kullanılmayan ampuller var. Bütün bunlardan sonra kaza diyemeyiz. Ocakta işçi çalıştıran davaların tamamı bu işten sorumludur demiş. Fakat Aslında zaten bunların hiçbirisine bu arada şirket ya da şirket avukatları itiraz etmiyor. İki şey söylüyorlar. Biri efendim zorunluluk yok 40 cm mi kullanırım 10, 10 cm 5 cm mi onu ben bilirim diyor ben bilirimden kasıt işte hangisi feasible karlı karlıysa onu tercih ediyor bunu da açıkça söylüyor bundan ötesiyle ilgili ise zaten Hı. herhangi bir savunması yok bir de ölenleri zorla mı soktuk oraya ha, diyor? Bir de, tabii, evet. öyle, yani, öyle değil tabi köle çalıştırmıyorlar hayır hayır. bükköy madencilik bu oh. bu ya avukat av, avukatlardan Yalçın Doğruk hakikaten ilginç konudur. Çocuklarından mesleğinin. Ee, şöyle söylüyor. Tabii ki zorla sokulmadı ama şartlar öyle olmalı olmalı mıydı diye sormuş şey. E, işçilerin avukatı. Ve, Yalçın Doğruk da e, şey diyor. Ya yani eksiklikler var ama evrak boyutunda diyor önemli değil diyor yani. Evrak mı boğmuş insanları? Evet. Anladım. E, tamam o zaman. Sorun yok. Kağıt üstünde hepimiz en nihayetli birer istatistiyiz. Ya, Yalnız... En beğendiğim yerde şu olmuş. anti yani metan gazı. Grizo deniyor. İşte patlamayacak ya da boğan. E, o, e, işçilerin ellerinin altında vardı kullanmadılar. Ben mi kabahatlıyım demiş. Ben orasını en... anlamadım. Tam şunu söylüyor. Anti grizulu malzeme olduğu halde işçilerin bunları istememeleri ve kullanmamaları, yani ne kadar demokratik bir yapı olduğunu görüyorsunuz madende. İşçiler istediklerini kullanıyor, istediklerini kullanmıyor. Niye kullanmıyorlar bilmiyoruz. Yani ellerinin altındaydı mesela maske diyelim. <gülüyor> Antigrizulu malzeme. Ben kullanmam diyor işçiler ve zaten patron dediğimiz biliyoruz ki her zaman boynu biraz bükük, böyle işte kendi halinde insan modeli olarak tanımlanır. Özellikle madencilikte. Ee, şunu söylemiş ki işte tam da açık, net ve bence doğruyu söylediği kısımlar. Ülkemizde 3,5 milyon işsizin bulunduğu göz önüne alındığında aylık 700 lira ile iş imkanı sunulması, sigorta primleri, vergilerin ödeniyor olması işçiler için bir nimettir. Nimettir diyor evet. nimede de böyle söz söylemeleri hiç hoş değil bence gerçekten ayıp. Çalışırken iyidir. Öyle bir terim vardır. Şimdi tam hatırlamazsam dinleyiciler beni bağışlasın. Nimete küfran gibi bir tabir vardır. Yani Hı. nankörlük anlamına geliyor. Ee, yani ben en çok şeyi beğendim ama işçilerin asla sorumlu olduğunu antikrizi malzemeler ellerinde bulunduğu halde kullanmayınca resmen ayrıca zaten 40 santim yani 12 santim bahçe ortağının döşendiğini bildikleri halde zorla sokulmadıkları madeninde kendileri girmişler. Üstüne üstlük hizmet, hizmet içi eğitim de almışlar. Daha da yetmedi. 700 lira aylıkları var. Sigorta primleri de ödeniyor. Bir de bu çıkmış durumda ki beni çok rahatsız ediyor. Yani patronların e, hemen hemen her işletmede çıkıp e, işçilere haklarını verdiği için övünebiliyor olması. Sigortalarını ödüyorduk. Helal olsun sen. Bu zaten senin yasa zorunluluğun bir zahmet. Kölelikten ayıran ince çizgi tam orası zaten falan gibi şeyler önemli değil. E, neyse. Böyle olmuş işte. E, duruşmada gergin anlar e, yaşanmış. Niye derseniz onunda da Bursa Gazetesi yazıyor. E, çünkü bu dava işi dava görülmen önce başlamış zaten. İşçiler ciddi anlamda taciz altında olduğunu söylüyor. Daha doğrusu ölen işçilerin aileleri. E, mesela diyor ki ölen işçilerden Erol İkiz'in eşi Neslihan İkiz. Avukatlar bize çok acımasızca yaklaştı diyor. Firmanın bankaya yatırdığı 15 bin lirayı çekmemiz için evimize gelen avukat mahkemede rencide olduğunu söylüyor. Nasıl rencide olabiliyorlar? Bizim bu durumdaki durum e, durumumuzun önemi yok mu demiş. Zaten bu konuda da mahkemede konuşmuş avukat. E, aileler henüz daha hala şok atlatamadı. Psikolojik travmaları var ondan böyle konuşuyorlar demiş. Hmm. E, 700 lira veriyoruz diyorlar. İşte diye devam etmiş. Biz hala daha kapıya gelirken ağlamaya devam ediyoruz. E, çok zor günler geçiriyorum diyor. ve e, zor, Daha birçok da ölen bir işini ailesi istiyorum. böyle. Şimdi tabii de bir saat içine daralanda kısa pastlaşmalara evet. pek çok haber sıkıştırmaya çalışıyoruz. Gerçi buçuk on arasında devam ederiz ama bir de özlü olarak şunlardan bahsedelim. Bir kere balyoz skandalinde e, giderek büyüyen bir şey var. Başsavcı Engin'in sabah 9'da başlayan balyoz operasyonunu saat 17.50'de yani 9 saate yakın bir süre sonra bitirmiş olması. Genelkurmay'ın da aynı saate kadar muvazzaflar için talimat vermediği haberi var. Yani balyoz skandalinde 9 karanlık saat deniyor. Bir başka şeyde gazetede de Star gazetesinde balyozun sırrı 25 general deniyor. Yani balyoz savcılarını görevden alan ve operasyonu durduran başsavcı Engin tartışmalı kararının gerekçesini şöyle açıklamış. Bizzat açıklamış. Muvazzaf 25 general ve amiralin yakalanmasını istiyorlardı. Bunun sonuçlarını düşündük ve savcıları değiştirdik demiş. Bu da tarihe geçecek bir açıklama herhalde. Bir olayın sonuçlarını, siyasi sonuçlarını kastediyor herhalde değil mi? Hı -hı. Herhalde. Çünkü hukuki sonuçları ancak mahkeme safahatinde belli olabilecek usulle ve özel, ilgin olarak. Halbuki şey böyle diyor. Bunun sonuçlarını düşündük ve savcıları değiştirdik diyor. Yakalama istenen subayların 78'i muvazzaf 25'i de general rütbesinde 15-20 kişi de emekliye ayrılmış subay. Toplam 95 kişi. E Böyle bir yakalama ve gözaltı kararının sonuçlarını iyi değerlendirmek gerekir diyor. E, ve e, memleket hukuk devleti hala. Habertürk'teki ise çok daha ilginç bir manşet. E, bence yine bir cesaret ve açıklık örneği olarak sayılmalı aynı avukatınki gibi e, Hollywood filmlerindeki bomba patlatma sahnesinin son 3 saniyesi üzerine kurulu bir manşet e, tam son anda kahramanımız yeşil kabloyu keser e, ve okulda bir dolu çocuğun ölmesini engelley verir falan filan bu otobüste olur başka a, a, bir şey de terler birikmişti yaptığı yaptığı çok ağır ve Ter zordur ee, ama halleder. Her yerde ya üçüncü saniyede ya son birinci saniyede falan. Bir ara o kablo kesilir. Tam da böyle bir şey Haber Türkiye göre olan bir tane. Gözaltı listesinde... Yeşil değil sarı olacak, aptal. <gülüyor> Yeşili kes. İslami. <gülüyor> ee, Habertürk'teki manşet şu. Gözaltı listesinde 25 general vardı diyor. Altında da e, ne demek istediğini minicik açıklamış. Son anda balyoz operasyondan alınan savcıların... Halen görevli 25 generali gözaltına aldırmayı tasarladığı ortaya çıktı. Gözaltına aldırma suçu diye bir suç tanımlanmak savcıları. üzere. Savcıların. Yani son anda balyoz operasyonu savcıları e, alındı görevden. Alınmasalar 25 generali gözaltına aldırmayı tasarladığı ortaya çıktı. Bu tasarlama kelimesi burada ne şansı olabilir tabii. E, e, Vatan Gazetesi de işte listedeki 25 paşa diye vermiş. Paşa. TSK'da toplam Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 303 general ve amiral var. Bunların altısı halen Balyoz'dan hasta Askeri Cezaevi'nde. Bunların hepsini anlatmak 25 istiyor peki. Çok general demek istiyorlar. Yani eyvahlar olsun işte suç işlemiş generalleri alırsak orada bir komuta zincirinde sıkıntı olur. Çöker ordu falan gibi bir şey mi düşünüyorlar? Ne hani, düşündüklerini bilmiyorum. Türkiye'de hiçbir şey tartışamadık yıllarla. Aman konuşursan çöker ülke gidiyor falan filan sürekli hain diye devam ettik. Şimdi mesela ordudan e, suçlu olduğu iddiasıyla hem de üstüne üstlük ağır suçlamalarla e, birileri gözaltına alındığı zaman bunu da hayır ordu çöker falan diye mi durduracağız bundan sonra? İlginç durumlar yani. Evet. Çok ilginç hakikaten. Bir de. 35 sene sonra baya ağzımız açık bakıyor olacağımızı düşünüyorum bu olan bitene. Ee, biz bakmıyor olsak da herhalde e, bizden sonraki yaşamamış olanlar bayağı ağzı açık bakıyor olacak ne olup bittiğine. Bu arada da mesela e, eski 1. Ordu komutanı Çetin Doğan'a ait yeni bir metinde adı verilmeden suçlanan eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkökmüş. Ona e, yani çet, şey demiş Çetin Doğan bana darbeyi sordu mu ne demiş öyle bir şey. Daha önceden haberi vardı demeye getirmiş. Ve sormuş ona sorun demiş Özkök'e filan. Ee, bunun üzerine Radikal Gazetesi'ndeki haberde. Üstünü gösteriyor yani. Evet. O da diyor ki yani ben de evet bu suçu işledim. Bu suçu, hayır, işledi bu sen suçu de... işlemedi ama bana sordu bir darbe var mı diyor. Ben de gerekeni <gülüyor> nezaket sınırını da aşarak ben hiçbir şeye karışmadım suça. Sen bana bunu nasıl sorarsın dedim abi, O zaman tabi Ergenekon falan yok değil yok, mi? Yok hayır. Peki niye öyle suça falan böyle bir şey olduğundan haberdar yani çetinden? Ben e, işte şey Özgök sorunca haberdar olmuş komutanı. Ama karışmadım suça demek için. İşte bir böyle suç? bir darbe şey var biliyor musun demiş Özgök. Anladım. Evet. O da ne darbesi ve ne suçu diye cevap vermiş. Anladım. Bunu onun üzerine kendisinden e, yani Hilmi Özgök'e iddiaları sorduk diyor. Murat Yetkin'in bu e, haberi yazısı hı hı. radikalde. Özkök'te konu yargıya intikal etti. Kendisinden beklenen yani Çetin Doğan arkadaşım kendisinden beklenen sorular sorması değil kendi cevaplar vermesi. Arkadaşımdır askerdir. Dilerim beraat eder demiş. Neyse bu konuyu 9.30-10 arasına e, daha devamını havale edelim. Bir de İnanılmaz ilginçlikte daha doğrusu hiçbir ilginçliği yok ama haber olunca ilginç muamelesi yapılmak zorunda kalan bir haber var. Yasa dışı cep telefonu dinlemesi yapan bir çete ortaya çıkarılmış ve tanınmış isimler de var. Rıdvan Dilmen şeytan lakabıyla maruf o eski oyuncu Rıdvan Dilmen de aralarında olmak üzere 24 kişi gözaltına alınmış liderliği emekli bir polis yapıyormuş telekulak çetesi. 5000 dolar veren istediğini dinletmiş. İddiaya göre spor yazarı N'ye yüzünden Tanju Çolağa da dinletmiş. Bu habere de bakarız sonra. Alpine spor programı yapamayacak Cuma. <gülüyor> Yok biz yapacağız şimdi spor programında. <gülüyor> işte İşte <Alp> Alfa kalmayacak <gülüyor> yine o açıdan. Bir spor program haberlerini artık Alpe bırakmamaya karar verdik. Açık kaste. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Ömer Günaydın. Günaydın. Abi Günaydın. Sabah şerifler hayırlı olsun. Hayırlı sabahlar. Evet. Çok berikti tabii yoktuk bir. Epey Açık destek e, sayesinde diyelim. Evet sayesinde iyi bir e, <gülüyor> sezon geçirdik. <gülüyor> hem maddi hem de özellikle de desteklerin kalitesi niteliği açısından konuşanların çok hoş bir dönem geçirdik. <gülüyor> e, her şey o kadar da kötü gitmiyor o zaman ya. Yani. E, memlekette iyi şeyler de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman sus su, Ertuğrul Özkök falan du duyup yazar ha. <gülüyor> İyi şeyler oluyor diye mi? Yani. <gülüyor> bizim için yazacağından emin değilim. Neyse. <gülüyor> Peki, nereden başlasak? E, bu Fransa'da Türkiye mevzimiz evet, nerede? Evet, en sıcak konu o herhalde çünkü işte, başbakan da orada malum. E, e, bir kare gördüm. E, Fransızların karıları yok e, karede. Öyle mi? Ya evet. E, nedense halbuki. E, eminanım oradaydı yani ne cumhurbaşkanı ne e, başbakan ne başbakanı görmedim ama yani Karla, Fransız başbakanı Karla Bruni yok muydu yoktu e, Dışişleri Bakanı'nın karısı da yoktu yani böyle bir neredelermiş aa bak abi ve acırgasteci <gülüyor> sensin bilemem yani <gülüyor> ben meraktan tamamen yani boş lütfen beyin, bunu sonra. yarın e, açık radyo dinleyicilerine... ne soruşturmacı, gazeteci olarak yapsın diyorsun. Yani bence değer. <gülüyor> Neredeydi? <gülüyor> Ama mevsim iyi gitti diyorsun değil <gülüyor> Vallahi, mi? Yani bu şimdi bir kere bu hükümetler arası bir işti. Yani her ne kadar Türkiye tarafından bu işi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı kotardı ise de e, parayı veren devlet de burada. Evet. Yani Fransa tarafında ise devlet artı e, şirketler, sponsorlar. Türkiye'de ise %100 devlet. Dolayısıyla bir devlet işinin bir devlet işi bu kadar olur. Bu kadar olur derken az buz iş yapılmadı. Yani hakikaten Türkiye bütün e, çıplaklığıyla kendini orada e, gayet şeffaf bir şekilde gösterdi. Yani yapılan tatlı 100 küsur tartışma yapıldı. Evet, 600'e yakın kültürel etkinlik, etkinlik yapıldı. Bunun içerisinde 100 küsur tartışma paneli yapıldı. Bu paneller sadece e, böyle bir kapalı akademisyen e, kitlesine değil, halka açık panellerdi. Yenilmez şeyler oldu. Mesela son e, benim katıldığım 31 Mart'taki e, bir toplantıda ki bu halka açık bir toplantı değildi. Fransız Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde yapılan TESEV ve bu G-POT, o da İstanbul çıkışlı bir think tank, onun organizasyonuyla yapılan panele Aratoranyan geldi mesela. Aratoranyan kim? Mesela... Aratoranyan, Nouvel d'Armenie adlı aylık bir diaspora dergisinin editörü. Ve e, Türkiye konusunda çok e, radikal pozisyonlara sahip e, bir insandır. Yani bir e, yazardır, bir aktivisttir. Hatta politikacıdır. Bir ara Asala'yı savundu evet. Söyle, söylenirdi. Evet. evet. Toplantıya bu adam geldi, oturdu. Akşama kadar kaldı. E, fikir teatisinde bulundu. Soykırımı tanıyın diye tepinmedi. Evet, böyle inanılmaz şeyler oldu. <gülüyor> evet yani. ilginç. Nouvelle dermini yani Ermenistan haberleri mi demek? Evet Ermenistan haberleri demek ama ağırlıklı olarak verdiği haberler tabii... E, Diyaspor. O, yani e, bizim Ermenilerin e, deyimiyle yani, Türkiye e, mahreçli haberler veriyor ağırlıklı olarak. E, yani bunu şimdi buradaki... Tuhaflığı anlatmaya çalışıyorum yani bu sonuçta e, devletin işiydi e, yani Türkiye açısından en azından. Ve, e, bu kadar e, farklı bir kitleye hitap edebildi. Lyon'da da benzer şeyler oldu. E, Lyon'da da e, orada da çok güçlü bir Ermeni, e, Anadolu Ermenisi mevcut veya onların torunları. Bu diaspora lafından da artık yani Ermeni diasporası bunlar. Anadolu diasporası tabii ki yani. Evet. <gülüyor> Ermenistan diasporası falan değil yani bunu <gülüyor> burada, burada da bir kavram e, oynamasına ihtiyacımız var açıkçası. E, şimdi Lyon'da da benzer şeyler oldu. Evet bir ebru sergisi açıldı mesela bu ebruyu duymuşundur Atilla Durak Evet Atilla Durak evet evet açık toptan vakfı çıkmış evet onun evet. Desteği desteğiyle onu Fransızcası yayınlandı serginin açılışına 1000 kişi falan geldi 400'ü Anadolu Ermenisi'ydi veya yani çok ilginç Evet çok Ebru çok başarılı bir e, proje zaten bana sorarsan. hem evet. kitap olarak hem sergi hı. olarak i̇kincisi ben o sıralarda Açık Toplum Vakfının danışma kurulundaydım da çok hı hı. beğenerek şey yaptığımız bir projeydi yani çok etkileyici bulmuştuk o zaman da ikincisi çıkacak şimdi öyle mi ha, hı hı. çok güzel İkinci kitap çıkacak dolayısıyla yani mesela Bizans Grand Palais'de Paris'te yani Paris'in en büyük diyelim sergi salonlarından biridir bu Grand Palais. Evet. Orada Bizans'tan İstanbul'a sergisi ki İstanbul'a geliyor o sergi zaten. Bizans'tan İstanbul'a sergisi açıldı ve Türkiye Göçsünü gere gere Bizans lafını orada kullandı ilk defa oluyor bu. Epey bir düşünüldü epey bir taşınıldı ama Bizans lafı kullanıldı. Ee, 2016'da muhtemelen İstanbul'da ilk defa ilk defa ama bir Bizans kongresi yapılacak. Ya yani Bizans kongresi İstanbul'da yapılacak daha doğrusu ilk defa. Evet ilginç şey de çok sayıda da büyük yani rekor değil herhalde ama bayağı Fransızdır bile etkileyecek. Oranda da katılım olmuş sergileri gezenler filan. Yani e, rakam vermek tabii bu, bu bu gibi durumlarda son derece zor ama e, sergiler e, 500 bin falan e, mesela Bizans. Evet. E, 500 bin mertebesinde. Yani şöyle söyle, böyle kafadan bir, bir diğer mesela lil vardı, lilde bir İstanbul vardı Mart ayında başladı o geçen yıl. Ee, onu 250 bin kişi gezdi mesela. Yani toplam bir e, milyonun fersah fersah üstünde bir e, e, izleyici kitlesinden bahsetmek mümkün. E, bu da çok etkileyici bir şey. Ayrıca tabii. sokak etkinlikleri vardı, Oo, konserler vesaire. Pek çok akademik, sanata, ekonomik, kültürel bir şey oldu yani. Akademik Bunun adına oluşmada. kamu diplomasisi deniyor tabii evet. Adına kamu diplomasisi deniyor. Ayrıca yani sivil diplomasi de denebiliyor Tabii Yani burada e, devletten bağımsız pek çok e, akademisyen ve kültürel operatör oralarda bulundular. Bu insanlar devlet bu konuda ne düşünüyor e, diye hayıflanarak sözlerini etmediler. Yani e, ne biliyorlarsa veya ne neye inanıyorlarsa. Onu söylediler, onu dile getirdiler ki bu çok önemliydi. Yani bu Fransızların e, Türkiye algısına herhalde katkıda bulundu. Şimdi bu mevsim Fransa tarafından bakacak olursak biraz e, Sarkozy idaresine rağmen oldu. Bu, Fransa, bu şiran bir, bir, bir e, e, tatsız bir mirasıydı Sarkozy için Türkiye mevsimi. ...Türkiye yılıydı aslında, o mevsime indirgendi. Aslında hep yıl oluyor tabii, mevsim ne demek yani. Dokuz ay sürdü zaten. Ee, Sarkozy bundan kurtulmaya çalıştı. Mesela Haziran e, 2009'da Avrupa Parlamentosu seçimleri vardı. Tutturdu illa katiyen, Haziran'da başlamaz bu seçimlerden sonra... ...Temmuz'da başlasın dedi falan. Mesela orada iki ay kaybedildi çünkü Avrupalılar, Fransızlar tatile gider o, o zaman falan... Buna rağmen tabii insanlar yani özellikle ekonomi ve kültür dünyası Türkiye'lilerle hem hal oldu yani bu sayede yani bu olabileceğin be herhalde yani bu şartlarda yani hem Türkiye'den bu açıkçası Türkiye'de kamu hiç burnunu sokmadı yani veya yani çok. Yani bir iki, bir iki sıkıntının dışında, çok ufak sıkıntının dışında açıkçası bir şey olmadı. ve Yani bir müdahale olmadı. Bir şey olmadı derken bir müdahale olmadı. Buna da şükür yani bu çok önemli. Halbuki mesela 2007'de bir Ermenistan yılı olmuştu. Uu, tam Sovyet sistemi. Yani oradaki e, Fransa'daki Ermeniler bile ayaklanmıştı ne ya bu falan diye. Evet, bu halbuki çok farklı <gülüyor> gerçekten sivil ağırlıklı olduğu da öze, göze çarpıyor. Başka standlardan da bahsediyorlardı mesela Galimar'da kitap fuarında Yaşar Kemal Orhan Pamuk ve Zülfü Livaneli'nin e, kitapları için çevirildi Fransızca e, basılmış kitapları için ayrı bir stand olması falan da e, ilginç bir yansıma yani o da tabii herhalde. Valla işte bu bakalım yani inşallah arkası gelir önemli bu tabii. Yani bizim Türkiye işte Fransa'ya kendimizi anlatmak falan gibi bir derdimiz var mı bilmiyorum açıkçası. Ama bu bir alışveriştir yani sonuç itibariyle bu ülkenin yani şu sıralar içinde debelendiği pek çok konunun müsebbibi de Fransa'dır. ha. Bunu da hatırlatalım yani Türkiye'nin idari yapısı. ...layıkliği falan bunlar... ...hepsi Fransa'dan ithaldir yani. <gülüyor> yani belki Türkiye... ...Fransa'dan önce kurtulacak... Ee, bu, <gülüyor> ...bu katı layık... laiklikten veya layıkçılıkten... ...layıkperestlikten... E, ...bir... ...yakında bir karar çıktı... E, ...Ahmet de... ...geçen gün yazdı onu... ...İnsel... E, ...bu burkayla yani burka dedikleri... ...kara çarşafla ilgili... E, üst mahkeme Fransa'da bunun anlamsız bir yasak olabileceğini söyledi. Şimdi buyurun cenaze namazını oldular yani. Evet. Çok zor durumda kaldı orada. Hükümet bunu çıkarmaya çalışıyor. Rakamlar da komik yani kimisi 2000 diyor. Kimisi 250 kişi var sadece bunu takan diyor. Yani üstüne giyen diyor falan. Neyse. Şimdi bugün esas öğlende bir çalışma yemeği var. cumhurbaşkanıyla. Başbakanın her ikisi de tabi yasamanın pardon yürütmenin başı tabi yani Erdoğan'ın muadili Sarkozy tabi yani başbakan değil Fransız başbakanı değil Dolay orada işte pek çok şey konuşulacak Fransızlar tabii bir ham hayal peşindeler yani bu Türkiye'ye şu Avrupa Birliği meselesini bir unutturalım. Türkiye ile bir, ikili bilateral e, ilişkilerimizi sağlamlaştıralım, perçinleyelim gibi bir hayal içerisindeler. Böyle bir şey mümkün değil tabii. E, Bunu da herhalde başbakan kendilerine e, büyük bir keyifle ve a, <gülüyor> hatırlatacaktır. E, yani Fransa'nın Türkiye konusundaki tavrında bir değişiklik yok. Durum bu. Evet. Peki, bir de davet senin... de edecekmiş. Bir Le verdiği Hı, bir beyan mi? var. E, davet edecekmiş. Zaten sıra onlarda. Yani e, buraya e, Türkiye'ye e, ziyarette bulunan, resmi ziyarette bulunan bir Fransız e, yürütmesinin başı e, en son 1992 Mitterand'dır. 20 yıl önce neredeyse. <gülüyor> Oo, evet çok olmuş. Ya Bizimkiler gidiyor geliyor önemli değil. İyi de ediyorlar. Yani o mütekabiliyet çoktan e, çöktü zaten. Yani. Evet Fransa bu. Evet şimdi bir de senin de yazında değindiğin vatanda e, Kürt meselesiyle ilgili açılımla ilgili birkaç şeyde konuşmanın sırasıdır herhalde. Vallahi e, yani o şeye baktım 19 Ekim'de gelmiş bu 34 kişi e, bunların büyük çoğunluğu Mahmur e, köyünden e, Iraktaki. E, Multecik kampı orada değil mi? E, evet e, açık ama ya yani o yüzden Hı. köy diyorum e, diğerleri de geriye kalanı da e, Kandil'den e, gelmişlerdi. Şimdi o günkü havayı hatırlayalım ve bugün geldiğimiz yeri hatırlıyorum. Dün dört e, çocuk yani toplam otuz dört kişiydi bunlar. Dört çocuğun dışında hepsine dava açıldı. Evet dava açıldı ve yedi buçuk yıl gibi. Oo kimisi de on beş yirmi Allah evet. ne verdiyse ondan sonra dava açıldı. E, seçilmişler biliyorsun da hala tutuklanmış vaziyette içerideler. Yani o Belediyelerden. Evet, belediye ağırlıklı olarak. E, çocukların e, durumunu biliyoruz. Yani taş atan çocuklar artık. Bir, şey, böyle bir kategori literatüre oluştu. Literatüre geçti. Evet, evet. Ayrı böyle bir kategori oluştu. Dolayısıyla her tarafından su alıyor bu açılım. E, artık e, tamamen bir kapanıma dönüşmüş durumda. E, tam bir fiyasko aslında ve e, bölge de bunun farkında. şimdi bir de e, en taze haber bu baharla birlikte askeri operasyonların tekrardan başlaması söz söz konusu. Bu sefer e, partiden e, bir mesaj geldi. Dün biliyorsun yani canlı kalkan oluruz diyor ve şehirlere inebileceğini söylüyorlar bu, bu operasyon evet. tepkilerin. Yani tam bir e, kaos ortamına evet. doğru hızla gidiyoruz ve bu yani hükümetin bu konudaki beceriksizliğinin e, en temel göstergelerinden biridir. Burada iş tamamen tekrar e, askeriyeye ve e, e, güvenlik önlemlerine yani güvenlik artı yargıya havale edilmiş durumda terörist aşağı terörist yukarı ve bunun bölgeye yansıması da o makalede belirttiğim gibi yani gençler özellikle artık oraları terk ediyorlar Ömer. ve bunların hiçbir kurumun kontrolünde olmadığı anlaşılıyor kurum derken PKK dahil tabi ee, sonuç itibariyle bir yapı o da. Ee, onun da dışında böyle yeni bir gençlerden müteşekil bir e, bir hareket, bir e, merkez kaç, bir e, e, ne diyelim adına bir dalga e, söz konusu artık e, e, Güney Kürdistan diyorlar ve e, Kuzeyle. Şimdi bir de bunun ilginç bir sonucu daha var. O da şu, güneyde biliyorsun çok az insan var. Yani orada ciddi bir demografik sorun var. Demografik sorun belki bu sayede, yani bunu düşünenler vardır herhalde. Çünkü Araplara karşı demografik sorun bu sefer böyle bir e, e, sıkıntı var ve e, oranın tekrar yani bir nevi gönüllü tehcir yani. E, oraya e, Türkiye'den giden e, Kürtler kalıcı olarak gidiyorlar. Çünkü artık orada başka bir hayat var. Yani bolluk bereket yani en azından e, Diyarbakır bölgesiyle karşılaştırdığında İstanbul'la değil tabii ama böyle bir e, dalga söz, söz konusu ki bu çok Bence endişe verici bir şey. Nereye gidiyorlar? İşte ne oranladı ki Kürdistan bölgesel evet. yönetiminin altındaki yönetimindeki bölgeye, yani Erbile, evet. Süleymaniye'ye, üniversite var orada bir şey değil mi? Böyle bir e, böyle bir gelişme söz konusu. Yeni de değil zaten. Yani epeydir var. Buna e, mesela Osman Baydemir ve diğerleri e, çoğu zaman dikkat de çekiyor. Yani burada da, aman yani biz artık yani biz eski jenerasyonuz. Yeni jenerasyon bizim gibi düşünmüyor diyorlar. Mesela biz bunları kazanmalıyız diyorlar ve dolayısıyla burada mesele e, açılımın aciliyeti. Evet, yani daha ben... çıkma yaşının da tabir caizse 14'e kadar indiğini de bir dizi, röportajda dile getirmişti İrfan Aktan mesela. Yani. Evet, böyle bir e, durum söz konusu. Bu Kürt meselesi. Gelelim e, diğer konulara. Bir iki e, önümüzde çok çok yüklü bir takvim, takvim var Nisan ayında. ...gelecek defa konuştuğumuzda Kıbrıs'ta seçim olmuş olacak biliyorsun. Evet. E, bu işte hızla çözümsüzlük çözümdüre doğru e, yol alıyoruz. Yani Eroğlu'nun seçileceği anlaşılıyor. Yani kimileri ortada daha diyorlar. Çünkü üçüncü bir aday var biliyorsun Ertuğrul Oğlu. Ama e, Serdar Denktaş saf değiştirmiş durumda. Başbakan olmak istiyor herhalde. O e, Eroğlu'na destek veriyor. Yani Kuzey Kıbrıs topyekun hayal görüyor ve orada bir daha hala devletten bahsediyor mesela, konfederasyondan bahsediyor. Halbuki Birleşmiş Milletler parametrelerinde konfederasyon diye bir şey yok. Yani ne üzerinden müzakere edilecek edeceğim diyor çünkü Eroğlu seçilirse. Bu tabii Türkiye'yi çok fena köşeye sıkıştıracak ve... 2003- 2004'ten e, bu yana elde ettiği o moral üstünlüğü yani ahlaki üstünlüğü yani Kuzeydeki e, Türklerin ana e, anlan planına evet e, oyu atmalarından bu yana e, dünyanın e, kuzeye bakışı epey bir değişti biliyorsun Şimdi bu tamamen tersine dönebilir Eroğlu'nun seçilmesiyle birlikte ve Türkiye'de limanlarını tek taraflı açmak zorunda kalabilir böyle bir tehlike var. Ee, ama bu tabii iç kamuoyu yani Türkiye'deki kamuoyu açısından da e, imkansız e, bir e, e, bir gidişattır yani. Bir, çok zor. Yani hükümetin böyle bir karar alması. E, yani Türkiye köşeye sıkıştı derken işin bir de tabii askeri boyutu var. Yani Türkiye demilitarizasyon süreci, askersizleşme süreci yaşıyor şu sırada. Bütün bu yapılan işler tamam, bir kör topal yapılıyor, bir dünya kadar yanlış yapılıyor falan. Yani anayasa değişikliğinden bahsediyorum ama bu e, bu demilitarizasyon sürecinin bir parçası anayasa değişikliği de yani genel çerçevede baktığımızda o. E, şimdi bir tarafta bunu yapıyorsun, diğer tarafta orada 40 bin askerini ila nihayet tutmak gibi bir e, keyfiyet doğuyor e, Eroğlu'nun seçilmesiyle birlikte. Böyle bir tuhaf e, gidişat var önümüzde. Tabi Avrupa Birliği e, meselesine olan etkisinden hiç bahsetmiyorum. yani O yüzden e, limanlar e, tek taraflı olarak açılma durumu e, hasıl olabilir dedim. Çünkü e, 8 artı 6, 14 fasıl e, tamamen Kıbrıs'la alakalı olarak e, bloke açılamıyor bloke açılamıyor evet Aha. burada çok büyük bir açmaz yaratıyor tabi e, dolayısıyla burada bir yani çok ciddi bir tıkanıklık var bakalım göreceğiz 18'inde seçim biliyorsun e, herkes şunu unutuyor yani bugüne kadar yapılan bütün seçimler yani KKT'de yapılan seçimler e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahsediyorum müzakereci başı seçmek için yapılır aslında yani Türkiye tarafını temsil edecek o müzakereci ya çözüm taraftarıdır ya değildir ama yani o müzakereci KKTC'nin aslında dünyadaki tek yüzüdür suratıdır. Yani diğerlerine pek kimse yüz vermez başbakana veya dışişleri Bakanına çünkü tanınmayan bir ülke biliyorsun. E, dolayısıyla şimdi Eroğlu'nun böyle bir pozisyona gelmesi açıkçası e, kimse açısından maalesef e, yararlı değil. Bakalım ne olacak? Şimdi birinci tıkanıklık bu. İkincisi tabii bu şey meselesi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiliyor. Gelecek hafta önemli bir seyahat var. E, e, ben Büyükelçi de dönüyor. Hatırlayacaksın. E, başından itibaren gidecek dedim. Ve e, Büyükelçi de gidecek dedim ve ikisi de oldu ve karşılığında istediklerinin hiçbiri de olmadı yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetine hiçbir garanti vermedi alt komiteden çıkan kararın genel kurula inmemesi konusunda 24 Aralık'ta Remembrance Day var hatı Şükran gün hatırı hatırlama günü diyelim ne diyelim hatırlama evet, evet anma günü, anma günü münasebetiyle ee, orada ben o, o konuyla ilgili de hiçbir garanti yok. Ee, soykırım diyeceğini ben düşünmüyorum. Ee, gene herhalde büyük felaket diyecektir. Daha ayrıntılı bilgi verebilir. Ama e, zirveye katılıyor çünkü nükleer zirve İran'la alakalı. Bu konuda çok önemli bir gelişme var. Çin dönmek üzere. Çin ki e, İran'la çok sıkı fıkı petrol ilişkileri olan bir ülke olmasına rağmen... E, bu İran'a e, yaptırılacak, e, İran konusundaki yaptırımlar konusunda tavır değiştirmek üzere Türkiye burada giderek e, yalnız kalıyor yani. E, bir de böyle bir e, sorun var önümüzde. E, tam bir kontr diye durumu yani her anlamda. E, Washington'da herhalde gelecek hafta e, bir üçlü zirve olacak. E, benim şeyim o... E, Beklentim o Üçlü zirve Obama, Sarkisyan ve Erdoğan Öyle bir durum diyorsun hmm. İlginç hmm. Evet ona da Bakacağız o zaman Abi bir acar gazeteci artık Bilmiyorum ne yapmış? Orada mı gitti ne, mi Sesi soluğu kesildi Yok kesildi. soluğu kesildi kendisi burada ama <gülüyor> Verdiğimiz görevleri Bir hakkın ifa etmek üzere Özellikle şu ne ne dedik Başında Sarkozy'nin hanımı Nereye gitti Google'da Nereye gitti? bulamadım Niye ama... gitmedi? Bu, bu, bu yarım saat geçti bulamadım Valla Google'da yok ama Yakında bulacağımı düşünüyorum Çeşitli kaynakları harekete geçirdim ben de Hayırlı günler Peki, teşekkür ederiz. Cengiz akktala Avrupa'ya doğru. Açık gazte. slept. Now it's growing cold. Just your face in the place where we lay by the hearth all apart. It hangs on my heart. And I'm leaving see it's low Hey we'll would sleep on a way Hey Jesse It's lonely. Janis Ian ve John Baes, John Baes ikilisinden dinlediğimiz bir Janis Ian bestesi, artık standartlaşmış bir ayrılık şarkısı, klasik haline almış. Jesse Janis Ian aslında çok ödülle kazanmış. Şarkıcı, besteci, çok sayıda enstrüman çalan bir müzisyen, aynı zamanda köşe yazarı, science fiction romanları da Sonradan çok ün kazandı önemli bir sima. Janis Ian'ın doğum gününde 1951'de bugün doğmuştu kendisi. Ee, onun ünlü ayrılık şarkısı Jessie çaldık. Yani merdiven başında aldı da her tarafta ışıkları açık bıraktım. Dönmeni bekliyorum. Burası çok yalnız oldu diyor. Artık askere mi gitmiş yoksa ayrılmışlar mı bilmiyoruz. Ama yatağın ortalık yerinde kocaman bir krater gibi boşluğun duruyor diyor. Güzel bir şarkı dinlettik ve devam ettik. Açık Radyo 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.38'de biraz önce sözünü ettiğimiz bir şey vardı. Endişe verici Cengiz Aktar'ın da kendi yazısında da değindiği bugünkü programında da şey yaptığı Cudi Dağı'na yapılan askeri sevkiyat ve operasyon ihtimali üzerine çeşitli gazetelerde çeşitli yazarlar ve yorumcular tarafından da bayağı günlerdir yazılıyor. Operasyon olursa çatışma dağdan şehre iner. Özetleyen özetlersek böyle. Mesela BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bu hareketliliğe dikkat çekmiş bir anette var haberi ve AKP böyle bir dönemde operasyon yaparsa operasyon bölgelerine gideceğiz, tankların önünde duracağız, o gençler bir, birbirini öldürmesin diye yeni bir çatışmaya izin vermeyeceğiz şeklinde konuşmuş. Oldukça önemli bir şey Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin. Demirtaş'ın yeni çatışmalara izin vermeyecekleri bir anlamda bu bazı başka gazetelerde ya da haber ajanslarında canlı kalkan kelimesiyle ifade edilmiş Hı -hı. ama tam kastedilen bu değil herhalde. Ha, böyle de denebilir mi bilmiyorum. Genellikle bu kelime kullanılıyor bu tip. Ee, silahlı çatışmasın, çatışmanın ortasına girerek e, çatışmayı durdurmaya çalışanlara ama... Yaklaşık bir haftadır biz de haberlerini veriyorduk. Gittikçe sınırda daha büyük bir yığılma var. Operasyonlara hız verilecekmiş gibi bir hazırlık var. Bütün bunların olması durumunda bir yandan da ciddi anlamda sıkıntı olacağı çok açık. Evet günlük gazetesinde Artık de barıştan sürekli Barış'tan bahsetmek olarak... bile herhalde çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Yani tek konuşan bu arada BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş değil. Sezgin Tanrıkulu da mesela bence çok önemli şeyler söylemiş. Evet. Diyarbakır Barusu eski başkanı Sezgin Tanrı Kulu. Ne diyor? O da diyor ki e, ya operasyon olursa bu kez farklı olur diyor. E, o da Demirtaş'ın konuşmasının üzerinden e, yorumlamış. E, ve diyor ki zaten hani e, mesele kendi içerisinde potansiyeli taşıyor. Çatışma potansiyelini. Her bar yapılan bu tür tatbikatlar farklı algılanabiliyor. Uzun zamandır fiili bir çatışmasızlık ortamı var. Ancak bu hazırlık ee, yeni bir çatışmanın gerginliğin sinyalini vermiş durumda diyor. Eskisi gibi olmayacaktırdan kasta şuymuş ee, son 25 yıl toplumda farklı algıların oluşmasına farklı bir kuşağın ortaya çıkmasına sebep olduğu bir bölünmüşlük var diyor. Yeniden başlayacak bir operasyon ya da çatışma bana göre sadece dağlardaki silahlı unsurlarla olmaz. Metropoller başta olmak üzere iç çatışmaya doğru ilerler. Böyle bir operasyon hazırlığı varsa bu risklerde hesaplanmak durumundadır. Çünkü Türkiye çok farklı bir noktaya gelebilir demiş. Evet yani AKP böyle bir dönemde operasyon yaparsa demişti Demirtaş da biz operasyon bölgelerine gideceğiz ama... ...yani çok kapsamlı savaş hazırlıkları yapıldığını söylüyor ve eğer AKP'nin bundan haberi yoksa açıklama yapsın. Bu tür tehlikeli politikalardan AKP hükümeti ya da bu işi planlayan derhal vazgeçsin diyor. Du evet... Can dünlerin sorularına cevaplım Sezgin Tanrı Kulu'da oradan aldık bu haberi de ee, bir de Biyanet'ten şey de vardı mesela Hakker ve Şırnak'taki gazetecilerin de Bahar'la birlikte artan askeri hareketlere e, hareketliliğe dikkat çektiklerini ve herkesin canına tak etti halk barış istiyor diyor gazeteciler diye bir haber vardı Biyanet'te dünkü haberde Yüksekova Haber'den Çapraz burada o hal sürüyor demiş. Olağanüstü üstü hal. Köyden merkeze hasta getiren bile kontrolden geçiyor. Şırnak'tan Şırnak'tan Yel ve Sansur da her günün konusu bu barış diye konuşuyor demişler. Yani Şırnak Haber'den Yüksekova Haber gazetesinden Erkan Çapraz ve Şırnak Haber'den Dündar Sansur'un Tankların atış talimi yapmasını filan değerlendiriyorlar. 2-3 günde bir bazen aralıklarla her gün Irak ve İran sınırına askeri birlikler, zırhlı araçlar taşınıyor demişler. Halksa operasyon ve çatışma istemiyor demişler. Endişe verici bir gerilim haberleri birbiri ardından geliyordu. Bunlara tabi şeyi de eklemek lazım herhalde. Kandil ve Mahmur'dan gelen insanların barış grubu üyelerine. Toplam Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 490 yıl hapis istemiyle dava açılması da bu işi çok kolaylaştırmıyor diye düşünebiliriz herhalde. Ee, yani barışa doğru mu gidiliyor, ne tarafa doğru gidiliyor oraları çok belli değil. Genellikle bir de işin daha da garip tarafı. Bunları mesela yine Afganistan'ı, Irak ı görmediğimiz gibi bunları da görmüyoruz. Çatışma ortamı ancak şu şekilde haber olabiliyor. İşte... 8 terörist ölü geçirildi, 3 asker şehit oldu falan filan gibi ölüler üzerine kurulu evet, bir şey, skor tablosu. Şey, cenazeleri, evet, tamamen bu. Bunun dışında aslında neyin niye olduğunu asla anlayamıyoruz. Çünkü olaylar olana kadar hiçbir şeyden haberimiz olmayıp olaylar olduğu zaman e, kaç ölü, kaç yaralı bunları öğreniyoruz ve geçiyoruz hayatımıza. Halbuki mesela yine e, bugün çeşitli gazetelerin internet e, baskılarında en azından şey çok yoğundu. Küstah açıklama. Muhabbeti e, yine Liberman'ın e, süper konuşmaları ve süper konuşmalarına Tayyip Erdoğan'ın e, hazır cevaplığı falan yani hiç girmeye bile gerek yok e, hakikaten. E, ama... e, sadece oradaki o medya tepkisinin o hassasiyet haber takibi ve savunucu halinin e, insanlar için asla geçerli olmadığını garip garip e, alakasız e, ve hiçbir işlevi olmayan konularda eğlenmeyi tercih ettiğini medyanın gösteren işlerden biri bence. O açıdan önemli. Evet, öyle tabii. Etnik ve dini temelli diyebileceğimiz gerginliğinde sık sık yani arttığını gösteren sık sık rastladığımız haberler var. Onlara biraz daha girebiliriz. Mesela İzmir'de değil mi? Tire'de. Tire'de, İzmir'in Tire ilçesinde. Dün değil önceki gün oldu aslında. Bugün daha, daha fazla gazeteye yansımış durumda. E, ...saçma sapan bir haberle başlamak zorundayız... ...çünkü saçma sapan bir olayın saçma sapan haberi. E, Güneydoğulu bazı öğrencilerin Kürt'te diyorlar bizim oralarda... ...ama biliyorsunuz gazetelerimiz nazikleştiriyor. E, yani nasıl bir nazikleştirme bilmiyorum bu ama... Işte ...Güneydoğulu bazı öğrencilerin Türk bayrağı yaktığına dair... ...bir iddia ortaya atılmış e, Facebook'ta. E, Tire ilçesi... E, de oturan vatan de onlar da e, e, tireli gençler diye geçiyor haberlerde. Doğan haber ajansıdım mesela. E, onlar da ülkücüler. Neyse, e, adlarını koyunca daha anlaşılır oluyor diye düşündüğümden bu isim koymakla ilgili bu kadar. Yoksa cencefiliye karşı değilsin? Yok, ya. hayır. <gülüyor> münezzehleştirme Yok, yok. Yani hani derdim kimin nereli olduğu üzerinden değil. E, buradaki sorun kürtlerle e, ülkücüler, faşistler arasında bir sorun. Şimdi Türk Bayrağı Yakıl diye Facebook'ta e, galeyen başlayınca Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi öğrencilerinin pansiyonu var. Pansiyonda kalıyorlar öğrenciler. Lise öğrencileri bunlar. Bazıları da Kürt. E, bunun üzerine gecenin bir köründe e, ülkücü gençler 50 kişi kadar e, gelip çocukların yattığı yurdun önünde birikiyorlar. Evet biraz açıklama gerektiriyor bu haber dili gerçekten. Yani Doğu ve Güney Doğu'lu 3 öğrenciyle Tireli 3 genç. Öğrenci olmayan Tireli 3 genç gibi. E, ya Halbuki e, faşist ve Kürt gibi de özetlenebilir. Hadi bu kadar özetlemek istemiyorsak MHP'li ve e, Kürt. Evet. Yine, yani çünkü Güneydoğulu burada zaten e, sorunun kaynağını yine görmezden geliyor olmak demek. Irkçı e, bir taraf var karşıda ve Kürt oldukları için saldırıya uğrayan birileri. Gecenin 10.30'da neyse bu 50 kişi basıyorlar pansiyonu. İşte bir gece ansız, ansızın gelebiliriz sloganları ve bozkurt işaretleriyle. Ve ardından da... Evet Anıl Ertan'ın çektiği bir fotoğrafta da yani 15-20 kadar gencin bozkurt işaretleri olduğunu tahmin ettiğim bir işaretle hepsinin ellerini kaldırmış görünüyor fakat. Kadrajın olarak. hemen sağındaki polis memurunun izleyişini görüyor musun eller cepte? Sen Oğlum, polis mi jandarma mı? Polis gibi geldi ama jandarma mı? Yok polis de olabiliriz. Evet. Ee, neyse bir süre izliyor polis e, ya da jandarma güvenlik güçleri diyelim. E, güvenlik güçleri bir süre izledikten sonra gösterileri vatandaşların haklı protestosunu e, ardından da vatandaşlar e, yurdu basıp e, öğrencilere artık ne yapacaklarsa bunu yapmaya karar veriyorlar. Bunlar tireli Gençler. öğrenci olmayan vatandaşlar mı? Evet e, duyarlı vatandaş olarak geçer genellikle. Neyse duyarlılıklarını göstermek üzere pansiyona gireceklerken e, e, polis mi artık jandarma mı güvenlik güçleri e, biber gazı sıkarak e, girmelerini engelliyor. Çünkü yoksa cinayet çıkacak. E, yalnız daha da ilginci e, ardından biber gazı falan oğlum göğsünüz muhabbetleri falan e, e, duyarlı gençler evlerine dönüyor. Gözaltı falan yok. Gecenin bir köründe bir okulun pansiyonunu liselilerin e, kaldığı pansiyonu basıp ardından içeri girip insanları öldürmeye kalkıp ardından da hiç gözaltı olmadan dağılınabiliyor. Aynı e, en son nerede görmüştük bu e, Çingenelere saldırılan ve ardından da sürüldükleri yer. Gördes. Ha. Gördes'te ben de şimdi Gördes'te ne oldu hatırlıyor musun diyecektim. Gördes'te ne oldu unutamıyorum haliyle. E, yani Bütün o Gördes'teki ev yıkılmaları bilmemler hiç yine orada da gözaltı yoktu. Vatandaş duyarlılığı onlar, geçerli. Onlar ama şey değildi. Gördüktekiler Güney Doğulu Doğu ve Güney Doğulu diye ama esmer tenli. onlar esmer vatandaşlar evet, esmer vatandaşlarımız diye geçiyor onlar da kimsenin adı sanı yok böylece her şeyden kurtuluyoruz bir devlet e, dairesinde yaşamaya devam e, böyle bir durum e, sonra Kaymakam açıklama yaptı efendim bunların hepsi yalan bayrak mayrak yakıldı yok nereden çıkıyor bunlar falan diye bu kısmı bence söylenmemeli bile e, çünkü bütün haberin dayandığı yerde sonra televizyonda şu oluyor. Yalan yere öldürmeye kalktılar. Yoksa öldürmeye. Tabii ki kalkacak vatandaşlar falan gibi böyle bir garip hal oluşuyor ortada. Şey de ya haberin veriliş dili de çok ilginç haberin dili. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nokta. Ardından akşam saatlerinde ilçede dedikodular yayılmaya başladı. O, o ne demek? Türk bayrağı yaktıkları iddiası ortalıkta dolaşmaya başlamış. Öğrencilerin bu Doğu ve Güneydoğulu öğrencilerin PKK sempatizanı olduğu yurtta Türk bayrağı yaktıkları iddiası ortalıkta dolaşmaya başlamış. Ya bu bir de merak ediyorum biraz kasaba hayatı birkaç kere gördüm. Hani çok iyi bildiğim bir şey olmadığını söyleyebilirim ama hani görmüşlüğüm var. Gece on buçukta kasabada e, sokak köpekleri dışında pek bir şey dolaşmaz. Bu dedikodular nasıl dolaşıyor? Ama o, o dolaşıyor? Facebook'tan önceydi. Sosyal paylaşım ha, stresi Herkes Facebook evde bilgisayarının başında mı dedikodu yapıyor? Tire'de iyice yay, yayılan söylenti ortalığı karıştırdı diyor haber. Bu şeyin Radikal'in haberi. Radikal Doğan Haber Ajansı'nın haberi ya. bu. Evet. Ee, yani en geniş haber de bu. Zaten çoğu kaynakta bulduğum haber de benim buydu. Öfkeli kalabalık yatıştırılmış. Yetkililer tüm iddiaların araştırıldığını Olayın birkaç kişi arasında yaşanan ağız dalaşı ve kavgadan başladığını söylemiş. Ha. Ya politik Öğlenci yanı yok öyle mi? Yok. Kız meselesi gibi. Evet. Öğrenci pansiyon önünde istiklal maaşı okuyan grup daha sonra olaysız dağılmış. Daha ne olay çıkaracaklarmış <gülüyor> ki gecenin 10.30'da pansiyon basıp içeri girip öldürmeye kalkıyorlar. E, sonra da olaysız dağılıyorlar. Haberin dili zaten e, sanki objektif ve tarafsız gibi değil mi? Evet, de bir yani, örneği daha Chris, da var bunun. Chris Hedges'in çok ilgi çekici bulduğum bir yazısı vardı. Geçenlerde Amerika faşizmi... Ya tabii ki Amerika için yazıyor. Eski New York'tan muhabiri şimdi yazar ve çok öğretim üyesi Chris Hedges'dan bahsediyorum. Truthdig'de de yazıyor hı hı. internet sitesinde. Ee, şey diyor, Önce dilden başlar faşizm. Her zaman gittiğim bütün yerlerde böyle oldu diyor yani. Güneydoğu Delik Asya'da. Deli kurulmadan da, kendisi e, var olamaz zaten. Evet. Endonezya'da da bulunuyor. Bos şeyde de e, dağılan Yugoslavyada da savaşın nasıl çıktığını görmüş. Çok yerde bulunmuş. Çok deneyimli bir savaş muhabiri. Faşizim böyle gelir diyor. Bütün yoksul işsiz kitleler bir şeye gider diyor. Akşam saatlerinde yayılan dedikodularla hareket eder diyor. Tam öyle demiyor ama yani işte benzer bir şey söylüyor. Ee, bir diğer haberse yine e, İstanbul Üniversitesi'nden bu sefer Tire'den değil İstanbul'dan İletişim Fakültesi'nde dün yaşanan bir olay. Yine Doğan Haber Ajansı'nın haberini okuyalım. E, yok bu seferki Anadolu Ajansı'nın özür diliyorum. E, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bahçesine gelen maskeli gruptan bir kişi bahçede oturan bir öğrenciyi bıçakla yaraladı. Maskeli grup dedikleri yine MHP'liler. Ülkücüler Hayır, değil. Nasıl Nereden değil? Belki maskeli 5'ler grubunun üyeleri bunlar. 5 değillermiş, daha fazlalarmış. İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilere soru, sordum. O yüzden biliyorum ne olduğunu. Yoksa hani haberden anlayabilmek zaten mümkün değil. Bıçaklanan bir kişi de yine Güneydoğu'lu bir sordum, vatandaş. Okuduğum, okuduğum okudukları kitapta maskeli 5'ler sayıyorlar. <gülüyor> Dartan yanmış abi. <gülüyor> Madem öyle bıçakla yaralanan kişi de bir Kürt öğrenci bu arada. Ama bu Doğulu kişi... ve Güneydoğulu mu? Yok bu sefer bir öğrenci nereli olduğunu da bilemiyoruz bu sefer. Ama okuldakiler gayet yoğun tartışıldığı için şu ara bu bunu biliyorlar. Alınan bilgiye göre ellerinde bıçak ve satır bulunan yüzleri maskeli gruptakiler, ülkücüler... Tekbir getirerek İletişim fakültesinin bahçesine girdi. Bu arada daha da garibi bu tekbir e, getirmeleri sayesinde... allah Ekber diye bağırarak evet. yani giriyorlar e, öyle mi? Bu Hatır. sebeple şeriatçılar olarak e, pek çok kaynakta da görebilmek mümkün. Şeriat geliyor haberlerinin bir parçası olmuş. Bu da başka gariplik. Yani bilerek mi isteyerek mi oluyor bunlar bilmiyorum. Neyse gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Feşe'ye saldırmışlar. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Feşe... Arkadaşları tarafından mediko-sosyal merkezine götürmüş. Peki feşeyi niye bıçaklamışlar? Ee, orası zaten belli değil. Tek bildiğimiz şey karşı taraftakilerin ülkücü e, öğrencinin bıçaklanması Kürt oldu. Hmm. Bundan ötesini bilemiyoruz. Niye bıçaklamışlar? Sebep gerekiyorsa. Bu arada e, mediko-sosyal hala açık, yakında olmayacak. Çünkü medikolar kapatılıyor biliyorsunuz. O zaman bıçaklanan arkadaşlarını Doğu ve Güneydoğu vatandaşlar bakalım nereye götürecekler. Öğrenciler. Diye. Evet. Peki işe. Haberin son satırının güzelliğinin dikkatini çekmedi mi? E, evet gayet gayet güzel. Bu arada e, öğrencilerin şikayetleri de vardı konuştum. E, polisin zaten ve güvenlik görevlerinin göz önünde bütün bunların olduğunu e, kişilerin langır lungur, e, girdikleri gibi satırlarla dışarı çıktıklarını ve gittiklerini söylüyorlar. E, Anadolu Ajansı haberi e, de şöyle bitiyor zaten. Satırlarını ve bıçaklarını bırakmalarını bekliyorlarmış? Yok hayır ama hani onların orada tutulmasını beklemek gibi böyle bir gençlik saf yani evet. bir beklentileri varmış. Anadolu Ajansına haberi de zaten şöyle bitiyor. Polisin maskeli kişileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. Evet işte burası çok rahatlatıcı ve güzel oldu. Geçelim. Geçelim. Evde çocuklara Aleviliği anlatan 10 kişiye 3 yıla kadar hapis talebini nasıl buldum? Bugünkü adli haberlerimiz azdı. Ee, Ama evet. o kadar büyüğü var ki zaten. MG, eski MGK genel sekreteri falan tutuklanmış durumda <gülüyor> mahkeme tarafından. Ama tabii bu mahkemeler şeriat getirmek istiyorlarsa bilemeyeceğim. Bu arada HSYK, e, ha, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu toplantısının sonunda bakan terk etti. E, bakalım ne olacak orada da bir e, nur topu gibi kriz evet, var Bir Ertus'un krizi daha Ali Suat Ertus'un yine atama dilekçesi vermiş. Hadayet Bakanı Ergin ve müsteşarı da yine toplantıyı terk etmiş. Ama en o şeyi bu evde çocuklara Aleviliği anlatan 10 kişiye niye şey yapılmış? 3 dakikada hapis. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Alevi köylerinde yüzyıllardır uygulanan bir gelenek mahkemelik oldu diyor. Bu Aleviler bence Aleviler olmayabilir. Alaviler de olabilir. Ee, yani Suriyeli Araplar, onlar Alevi diller aslında. Sadece isim benzerliği var. Saman'da çünkü çok yoğun yaşadıkları bir yer. E, neyse Rıfat Başaran'ın haberi bu radikalden. Ailelerin talebi üzerine evlerde toplanan Alevi inancı hakkında bilgilendirme ve sohbet toplantıları düzenleyen 10 inanç önderi hakkında. İnanç önderi eğer Alevi ise dede demiyor muyduk? Evet dede diyorduk ama. Hiçbir şeyin ismini vermemek için <gülüyor> özel vermiyor, bir özel evet. var garip bir şekilde. 6 aydan 3 yıla kadar. Bunlar Türkçe yeni konuş. Değil mi? Bunlar resmen böylece hiçbir şeyin anlamı kalmayıp hiçbir şey anlayamadığımız bir dünyada. Bildiğimiz kadarı yani bize verilen kadarı yaşayabiliyoruz. Çift konuş ve yeni konuş. <gülüyor> İlkelerini anlatayım mı? Boşver. E, gerek yok. Yani i̇lkesi zaten e, duruma göre değişebilir o işin. E, i̇şte 10 inanç önderi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmış. E, olay şu. Bilgilendirme ve sohbet toplantıları düzenliyormuş. 10 Alevi inanç önderi. 10 inanç önderi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kurslarıyla öğrenci yurt pansiyonları yönetmenine aykırı olarak Kur'an kursu faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davanın ilk duruşmasını bugün yapacakmış. Ee, şimdi buradaki gariplik şu. Birincisi Türkiye layık bir ülke biliyorsunuz. Ee, layık ülke olduğu için devletin dini var. Ve zaten de din dediğimiz devlete ait devletin tekelinde bir iş. Diyanet e, ne derse o olur. Böyle bir din mantığını leik olarak tanımlıyoruz falan filan neyse hani orasını uzatmayalım. Tam da bu mantığın gereği bu insanların kendi dinlerini kendi çocuklarını anlatma hakkı yok. Gerekirse devlet gerekeni anlatır. Hani komünizm gelecekse onda biz getiririz durumu. Bu sebeple cezalandırılıyorlar ama bu zaten çok alışık olduğumuz bildiğimiz bir durum. Yalnız burada bu seferki farklılık şu. Genellikle bunlar sünni kuran kursları. Olurlar çeşitli tarikatların vesaire bu kapatılan basılan vesaire ve ardından da e, hepimiz çok seviniriz. Oh bir şeriat yuvası daha dağıtıldı diye e, aslında hiç sevinmemek gerekiyor. Yani çünkü insanların inancını istediği gibi anlatma dile getirme örgütleme çoğaltma hakkı var olmalı olmadığı zaman burada bir sorun var. Aleviler için de, Sünniler için de geçerli olarak. Yani temelde tam da benim aklıma şu haber okurken şey geldi. Ne Alevi şeyler, Sünniler için de mi var? Sünniler için de var. Ya yani olsa gerek değil mi? Olmaz. Yani tamam şeriat falan ama yani gibi böyle garip bir hal var ya ülkede. Yani Sünnilerin olursa şeriat yuvası olduğu için. Evet niye kaçak Kur'an kursu kurmuşlar? Ne yapıyorlar? Pompalı tüfek mi var orada falan diye başlayan bir hikaye oluyor. Olmamalı. Aynı e, zaten Aleviler için lütfen olmamalı fena halde e, ezilen bir topluk halindeler Türkiye'de ama benim aklıma okurken şey geldi tam da bu eşcinsellerle ilgili e, insan hakları örgütlerinin e, mütedeyyin insanların üye olduğu insan hakları örgütlerinin yaptıkları açıklama. E, evet Aliye Kavaf çok güzel söyledi eşcinsellik hastalıktır tabii bizim dinimizce de günahtır falan filan diye e, tam Türkiye'deki temel sıkıntılardan biri ee, bana dokunmuyor, diğerine dokunuyor ve harika durumu. Ee, bu yılan eninde sonunda herkes sokuyor. Tam da bu yüzden yılandan kurtulmak gerekiyor ama burada gene bir çift konuş sorunu var. Yılan derken mi? Yine <gülüyor> <Çift, gülüyor> di galiba ben de metafor kullanıcı atalıyım çift. Vallahi o işte ne tarafına gelirsen gel zehirliyor gibi geliyor bana. Ee, Çocuklarınızı kimlere gönderdiğinizde dikkat edin falan gibi de açıklamalar gelmiş devletimizden. Ayrıca bu Alevilerin çocukları evlerde toplaması ile ilgili. etmesi çok güzel. Bir de tabii şöyle bir sıkıntı daha var Alevilerin durumunda. Onu da hatırlatmışlar çünkü. Alevilerin çocukla, Alevi çocukların kendi inançlarını öğrenmelerinde devletin bir katkısı yok. Devlet zaten Alevilik öğretmiyor. Görevin de yerine getirmiyor. Kendi imkanlarıyla ağaçların altında parkta sohbet ederek inançların esaslarını öğrenmek isteyenlere de engel oluyor. O zaman bu çocuklar ne olacak demiş e, ve ardından da işte e, demin bahsettiğimiz çukura düşmüş. Kaçak Kur'an kurslarıyla kimse ilgilenmiyor ama 8-10 tane Alevi çocuğuna inancının esasını öğretmek isteyen kişiler cezalandırılıyor. İnsan haklarına aykırıdır bu durum demiş. E, kaçak Kur'an kurslarıyla da kimse ilgilenmemeli çünkü bu da insan haklarına aykırı. Çünkü kaçak Kur'an kursu dediğimiz şey zaten özü gereği ideolojik bir yüklem e, kaçak ya yani bu durumda kaçaklıksa sorun siz de yapmayın onlar da yapmasın hepimize Diyanet e, gerekli en güzel öğretsin gibi bir yere geliyor ki Tabii herhalde istediğimiz şey bu olmasa gerek. Böyle işte. Ben onu bilir onu söylerim büyüklerimiz her şeyi en daha güzel şekilde. Daha iyi bilir. Bu arada ben son yetiştim bir dakika 8 emekli asker adliyede baylo soruşturması kapsamında adliyeye getirilmişler. Hı <Gülüyor> hı peki ilginç o zaman daha bir süre haber kaldı ama süreyi de bitirdik. İngiltere'de 6 Mayıs'ta ülkede genel seçimler düzenleneceği açıklandı. Bir de Amerika Birleşik Devletleri nükleer söz vermiş. Obama yönetimi yeni politikası açıklanmış. Nükleer silahlara sahip olmayan ülkelere karşı aynı tür silahların kullanılması ihtimal dışıymış ama bir şart var. Nedir? İran ve Kuzey Kore hariç. Onlara her an kullanabiliriz atom bombası da. Ha. E, yani şimdi sevinelim mi? Yeni, Neyse yeni, bize yeni, düşmeyecek diye. Yeni konuş. Ya sanki şunu mu diyorlardı daha önce? Her an hepinize fırlatabiliriz. <gülüyor> Elimizin altında. Vurdum vuracağım hepinizi. Yani e, sevimek için sebep arıyorsak her gün sebep bulmak gerçekten mümkün. O kadar kolay değil ama. En iyi sevin işte bak bütün dünyayı <gülüyor> vurmayacaklarmış artık. Sadece kimi? E, Kore. İran ve Kuzey Kore. Anladım. Ya vururlarsa bize de ökürük yapar mı? Ya parama. Ya parama vatan sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Para. Ben şeyle bitirmek istiyorum. Ben de, aşağı yukarı 45 dakikadan beri Aa, düşündüğüm bir soru var. Lütfen bitireceğini haberi vermeyin ki ben bir haber vermezsem çatlayacağım. İsrail herkese bedava gaz maskesi dağıtıyormuş ki işte sosyal devlet budur. Eee çok ben beğendim hakkın haberi yani militarizmin topluma yayılması için bundan daha ideal bir şey herhalde olamaz. En son niye çok gaz mı varmış ortalıkta? İşte tam da gaz varmış ortalıkta. Aynen öyle devlet gazlaması. Ee, en son Körfez Krizi sırasında 91'deki e, dağıtılmış. Çünkü skutlar düşüyordu ya Irak'tan sürekli olarak İsrail'e. E, oradan gaz mı çıkıyordu? İşte herhangi kimyasal olarak da vurulabiliriz, öyle olabilir vesaire Hı. diye bütün evlere e, gaz maskesi dağıtılmıştı. Hadi o zaman savaş zamanıydı ve e, ...sürekli olarak füzeler düşüyordu. Şimdi böyle bir şey yok. Niye dağıtıyorsunuz diye sormuşlar o yüzden. Hayrola savaşam gireceğiz falan diye panik çıkmış. yo yok hani herkes de bulunsun. Deni Çok işte eksik ama. Niye? Yani son derece yetersiz buldum ve kınıyorum İsrail Hükümeti'ni. Neden? E, bütün Türkiye bize yok mu? Ya işte. Niye bize dağıtılmıyor? <gülüyor> 72 milyon gaz... Dağıtın. Gaz maskesi değil mi? Yani sonuçta her ülke kendisine dağıt. Bence biz de Ankara'dan gaz maskesi talep etmiyoruz. Hayır, bence İsrail bütün dünya ülkelerine gaz maskesi Sağlık dağıtsın. sistemi çökmekte. İsrail'in e, sosyal... E, so ee, parası neyse vereceğiz herhalde. Bedava mı dağıtıyor? Yok, benim sıkıntım kendileri açısından. Yani <gülüyor> sağlık sistemi çökmekte, emeklilik sistemi çökmekte olan gittikçe e, maaşların düştüğü bir ülkede devlet dağıta dağıta gaz maskesi dağıtıyor. İşte bu da militarizmin güzel tarafı. Ölüceğiz açlıktan ama gazdan değil rahatlığıyla yatılabiliyor İsrail'de en azından. Peki soruma gelebilirim artık Lütfen. herhalde. Şimdi. muvazzaf 25 general ve amiralin yakalanmasını istiyorlardı. Bunun sonuçlarını düşündük ve savcıları değiştirdik diyor. Ne gibi sonuçları olabilirmiş? Yani ben hakikaten i̇şte işi bilmiyorum. bu. Ben. Ha soru bu. Yani ben de bunu soruyorum toplam 95 kişi yakalaması istenen yani savcıların istediği yakalanmasını istediği subayların 78'i muvazzaf 25'i general rütbesinde 15-20 kişi de sayı tam belli değil Aha. emekliye ayrılmış subay. Anladım. Toplam 95 kişi böyle bir yakalama ve gözaltı kararının sonuçlarını iyi değerlendirmek gerekir. Bunu değerlendirmek zaten mahkemenin işi değil midir? Çünkü savcılık iddianame hazırlar, mahkemeye verir, mahkemede uygun görüyorsa tutuklu ya da tutuksuz yargılanmalarına dair karar verir ve devam eder. Doğru. Ee, bir de tabi anayasanın eşitlik ilkesi diye bir ilke var ya hani rütbesi, e, kisvesi ne olursa olsun herkes kanun önünde eşittir diye. Hani mesela atıyorum şöyle bir şey düşünülür mü? E, tamamen fantazi. 90 açık radyo çalışanı tutuklanacak olsa başsavcılık Allah araya girip... muhafaza 90 buydu. kişi değiliz zaten. <gülüyor> ha, evet, evet. Tutuklanacak olsa başsavcılık araya girip efendim olmaz öyle şey der mi? Demez. Niye desin? Çünkü 90 kişi hakkında iddianame varsa demek ki bu kişiler yargılanacaktır. genel olunca farklı oluyorsa bunun adı başka bir şey. Yani hukuk devleti zaten hani... Ee, bu konuda tartışmalarımız ama, ama bence tartışma hukuk devleti değil sonuçlarını iyi değerlendirmek gerekiyor diyen baş koymuyorlar? Evet. bu da yine Doğan Haber Ajansı Anadolu Ajansı kafası yani Yeni konuş. iyi değerlendirmek falan ne demek istiyorsunuz Zul cevabı asla ve asla olmuyor sadece korkuyor insan peki bunun cevabını çok 11 yıl öncesine giderek bulmaya çalışalım araştırmacı gazeteci çok iyi olur yani cevabı olsun isterse 21 yıl önce de olsun bu şeyde birkaç gündür okuyoruz. Zaten eskiden beri takip ederim. Notlar alırım hep şeyde. Radikaldeki şeyleri. Diyor karşı taraf. Savcı devam ediyor. Aykut Cengiz zengin. Bu şimdi dairedeyim zaten. Sorgulamayı başından sonuna kadar talimatınızla yürütüyoruz. Başsavcı'ya mı söylüyor? Hayır. Başsavcı söylüyor bunu. HSK başkanına söylüyor? Hayır. Ergenekon tutuklusu o zaman tutuklu değil ama Tunca Özkan'a söylüyor. Tunca Özkan başsavcı emirler mi veriyormuş? Öyle anlaşılıyor. Bu internete düşmüştü fakat itibar etmedim ve okumadım bunu ben. İnternete Hı -hı. düşen şeyleri genellikle okumuyoruz ama başsavcı Engin bunu teyit etti. Bu, evet bu konuşma bana ait dedi. Hiç... Hiçbir önemi ve mahiyeti de yoktur demiş. Bu mahiyeti yoktur. Elbine de demek. soruşturma yürütüyorum diye başsavcının birini aramasının mı önemi ve mahiyeti yokmuş? Evet. Bana Öyle çok diyor. mahiyetli geldi ya. Mahiyet... 11 yıl önce yapılmış ve hiçbir güncelliği olmayan konuşmayı <gülüyor> kasıtlı olarak hangi sebeple hangi kasıtlı olduğunu bilemiyorum. Neden Günleme şimdi? Koymuşlardır. Bu basın ahlakına da aykırıdır demiş. Valla haklı adam. Yani ne gerek var şimdi ortalığı böyle bir daha bir daha bulandırmaya? Ee, bu arada bugün Oral Çalışlar da güzel bir yazı yazmış bence. İyi yargıç darbeciye dokunmayandır demiş. Ben yargıcın darbeciye dokunmayanı severim diye koyardım ben olsam Oral Çalışlar'ın yerinde. Ee, Yargıya Güvenilmez Korosu'ndan bir süreden beri dinliyoruz. Tam olarak ne zaman sesini duymaya başladı bu koru? Ergenekon davası açıldığından beri diyor. Ve sonunda da şuraya bağlamış yazısını. Türkiye'de kurgulanmış yargı sisteminin korkularını bu açıklama şu yani, Türk Silahlı Kuvvetleri kıştasına hapsedilecek, toplumsal ve siyasal yaşamda dikkate alınan, sözü dinlenen bir güç olmaktan çıkarılacaktır demişti Hüseyin Özbek, İstanbul Barosu Genel Sekreteri. Amaç budur demişti, evet amaç bu ee, diye de zaten eklenmiş çeşitli yerlerde. Türkiye'de kurgulanmış yargı sisteminin korkularını bu açıklama çok güzel özetliyor. Yargı sistemi ordunun siyaset alanından çıkmasından korkuyor. Ordu siyaset içinde kalmalıdır, siyasete müdahale devam etmelidir diye düşünüyor. Durum bundan ibarettir demiş. E, ne olur diye cevapta herhalde bu olabilir mi diye ben de okuyayım dedim. Evet yerinde bunun devamını da yarın getireceğiz ama güzel bir bitiriş oldu. Yeni konuş. Ben şimdi koridordayım zaten. Sorgulamayı başından sonuna kadar talimatıyla Volkan'ın yürütüyor. <gülüyor> Mahiyet yok bu söylediğinin çıkalım abi. Çıkalım evet. Grateful Dead'le çıkış yapalım. Grateful Dead grubunun batı yakasının en baba rock rock grubu. Bak, batı Gra yakasından da baba bir şey çıkmaz ama neyse. Hiç bunlara girmeyelim. <gülüyor> oh, California. Bill Kreutzmann grubun başından sonuna kadar 30 yıl süren bir kariyerlerinde. Davulcusu ve aynı zamanda parçalarda da besteleri var. Grateful Dead dinlemek için tam zamanıdır çıkışta böyle diye düşündüm. 7 Nisan'da 1946'da Palo Alto doğumlu Kaliforniya'da Bill Kreutzmann onun şerefine Grateful Dead'den çok hoş bir parça bence olan Touch of Grey'le ile bitirebiliriz herhalde. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Çıkkastı.